Efendim merhabalar, hayırlı akşamlar, hayırlı Ramazanlar. TV.net'e hoş geldiniz, soruların peşindeye hoş geldiniz. Bugün 22 Ramazan 1443 Cumartesi yeni bir soruların peşinde ile karşınızdayız. Allah izin verirse önümüzdeki bir buçuk saat boyunca bu hafta Anadolu'da garip olmak meselesini, Aşık Paşa ve Büyük Eseri Garipname'yi konuşarak bir takım soruların peşinde olacağız inşallah. Kiminle çok kıymetli hocamız ee, Sayın İhsan Fazlaoğlu hocamız ile. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, hayırlı akşamlar diliyorum. Nasılsınız hocam? İyisiniz? Teşekkür ederim. şükürler olsun. Ramazanın bereketiyle bereketlenmeye devam ediyoruz. Daha ne olsun? Eyvallah. Bugün bir iftar programındaydınız bir organizasyonda. Bulunduğunuz yer dolayısıyla anmak isterim. Burada Abdülkadir Macit şu anda bayraktarlığını sürdürüyor. Ona da selam olsun yaptıkları işe de diye İLEM'de. Evet. E, kısmı, yani bir, bir parça olsun bahsedelim isterim doğrusu. İlem çünkü e, uzun yıllara sari evet. e, kıymetli çalışmalar evet, ortaya evet. koyan bir kurum. Bizim, e, yani pek çok dergi yayın yapıyor. Bir de Nazariyet dergisinin İslam Felsebe Bilim Tarışımı dergisinin de hamiliğini e, ve finansörlüğünü üstleniyorlar. Biz de o vesileyle zaten e, katıldık. Biliyorsun ben pek dışarıda iftar yapmam ama bu bir tür bir e, Ortak iş yapan dostların bir arada gelip dertleşmesi, önümüzdeki dönemi bu vesileyle promlaması gibi düşünebiliriz. Eyvallah ben Hı. o yüzden biraz belirtmek istedim. Hı. iki ya da 3. oldu herhalde dışarıda iftarlarınızı takip ediyorum. Öyle mi? Ee, <gülüyor> Yok hep bir altına. tırnak içerisinde, iş çerçevesi içerisinde bir faaliyete eşlik ediyorsa e, o tür şeylere katılıyoruz ama öbür türlü. Peki böyle mi olmalı hocam? Yani Ramazan o herkesin var. herkesin kendi tercihi. Benim kişisel yorumum bu. İftarı o, orucun bir uzantısı, bir devamı gibi gördüğüm için onu ailemle birlikte ya da e, ailelerle birlikte evde olma kaydıyla hmm. e, olmasını tercih ediyorum. Bu benim tercihim. Bu kişisel bir şey. yani Başkaları farklı düşünebilir. E, şüphesiz ama şöyle. hani Şimdi varsayımımız o yönde en azından benim. E, İhsan Hoca ne der diyerek bu sahikle e, ekran başında oturan dostlarımız için Burada bir, yani Ramazan bu bağlamda bir sosyalleşme. Yani yok. Gösteriye dönüştürüldüğü için benim bir tepkim var. Hususen iftarların mı? Evet. Bu gösteri doğru değil. Elbette o sosyalleşme, toplumsallaşma, neyse kabusallaşma anlamında bunun belirli bir edep dairesi içerisinde yapılması anlamlı olabilir ama bir gösteriye dönüştüğü zaman, ibadet kavramının sınırlarına taştığı zaman onun çok kendi açımdan iyi ve doğru olduğunu düşünmüyorum estetik değil en azından hmm. yani bir şeyin tek başına doğru ve iyi olması yetmiyor. bir de estetik olması lazım Cenab-ı Hakk'ın Cemal isminin nedir müsammasından altına düşmesi lazım. güzel anlamında evet. ifade ediyorsunuz evet, açıdan... şey var mı sanki hocam katılır mısınız bilmiyorum şimdi bu bu eleştiri uzun yıllardır yapılan son yıllarda arttığı ben için ben kimseyi eleştirmiyorum canım. ben kendi nefsimi eleştiriyorum onun yani karışmam kimseniz. Eyvallah. Şey. Bu şatafatlı terbiye. iftar sofraları meselesi sanki bu sene o şatafatı görmedik. O eleştiriler sanki ayaklarını Ola denk bilir. alıyor Ola insanlara. Olabilir ama bu sadece iftarlar alakalı değil. İbadet bir gösteriye dönüştürülmemeli. İbadet bir tabii, gösteriye dönüştürülmemeli. Kendi delaleti içerisinde kalmalı. Aksi takdirde dalalete <gülüyor> dönüşür. Enteresanmış hocam. Yani buradan bunu konuşmak isterim aslında ama bunu konuşmaya başlarsak programı yapamayız. <gülüyor> evet. O biz şeyler aramızda <gülüyor> konuşalım. Oradan çıkayım. Şimdi hocam, e, vaat ettiğimiz üzere bugün yine çok heyecan verici bir e, isim e, ve eseri üzerinden e, konuşacağız. Aşık Paşa'nın büyük e, metni e, Türkiye Türkçesinde. Yalnız e, bu konular girişi güzel seçmediğimizi e, altını çizmemiz lazım. Onu birazdan çerçeveyi <gülüyor> ifade <gülüyor> ederken <siz> söylemiş olursunuz. <gülüyor> Türkiye Türkçesinde yazılan en kapsamlı ilk edebi <gülüyor> eser. En azından Günay Hoca öyle ifade ediyor. Evet. Fakat kurucu eser. Kurucu eserler üzerine konuşmuştuk hatırlarsın. Neler yaptı, evet. metnin içinde neler var ilerleyen bölümlerde bunları konuşacağız. Evet. Ama e, şeye geçmek isterim öncesinde. Geçen sene, geçen <gülüyor> çok özür dilerim. Geçen hafta çok bereketli bir program oldu. E, kendi adıma da ben çok keyif aldım. E, i̇zleyicilerden gelen, dostlarımızdan gelen yorumlar da o yöndeydi. Siz şimdi gelirken dediniz ki Yunus Emre'nin bereketi o. Evet. Ee, o oraya dair sorular vardı. Hı hı. Biraz oraları da geçen haftadan kalanları toparlayıp Aşık evet. Paşa'nın önüne öyle oturalım. Olur tabii. İsterim. Ee, İlkide zannediyorum şeydi hocam meta anlatı bir meta anlatının doğruluğunu tespit tarihin için elimizde ne var? Evet doğru. Ne anlatısı bağlamında? Bu, özellikle tarih çalışmalarında sık sık karşımıza konulan bir şeydir. Büyük anlatılar eğer belirli bir kontrol mekanizması dahilinde yapılmazsa e, tarihsel olgun olayları örter. Dolayısıyla e, bu büyük anlatılara dikkat etmek lazım. Geçen hafta bizim yaptığımız Yunus konuşmasında da böyle e, gizil bir büyük anlatı e, varmış. E, ve bu tabii ki var. E, bu Büyük anlatıların ne diyelim e, felsefi tamir epistemik riski nedir? E, şeklinde bir soru. Güzel bir soru soran arkadaşlar sağ olsunlar. E, şimdi soruyu sorduğum siz bir giriş yaptınız. Evet. Geçen haftaki Yunus Emre e, meselemize dair. Fakat doğrusunu isterseniz hocam şey oldu araya da gidince. Yani e, söyle, kısaca bunu hı. uzatmayalım. Aslında şöyle Ş önce şeyi söyleyin hocam. E, endişe ettiğiniz yer neresi? Bu açıklamayı niye yapmak? Ya, benim endişemden çok, dinleyen bazı dostların endişelerini gidermek için. Bunun özeti şudur. Siz Yunus Emre'nin divanını açarsınız. Oradan bir beyit okursunuz. O, onu bilebilirsiniz ama anlayamazsınız. O beyti anlayabilmek için siz bütün Yunus Emre'nin fikriyatını hmm. bilmeniz gerekiyor. O fikriyatı anlayabilmek için de daha üst bir kümenin üyesi yapmanız lazım. Yunus'un yaşadığı tarihsel bağlama geri gitmeniz lazım. Hmm. Onu anlayabilmeniz Yunus'un soluklandığı kültürel kodlara geri gitmeniz lazım. Onu da anlayabilmeniz için Yunus Emre'nin içerisinde yaşadığı medeniyet havzasındaki temel prensipleri, ilkeleri, aksiyonları, değerleri falan anlamanız lazım. Bu iç içe geçmiş kümeler şeklinde bilmekle anlamayı burada birbirine karıştırmayalım. Bir şeyi bilmek onu anlamayı doğurmuyor. Yunus Emre'nin beyitini okudun, aa ne güzel. Zaten Yunus Emre'nin Türkçe yazmasının en büyük Bu bugünümüzde. Anladığını zannediyor bazıları. Aslında bugünün kavramları ile onu yorumlamaya çalıştılar. Yunus'un soluklandığı bir iklim var. O iklimin anlam değer dünyasına göre siz Yunus'u anlayabilirsiniz. Orada kullandığı kavramları o dönemdeki kültürde karşılıkları ne? Yani her kültürün bir kavram ve yargı uzayı var. O ve yargı, o kavram ve yargı uzayı o büyük anlatıyı bize verir. Siz o kavram ve yargı uzayında herhangi bir şairin, düşünürün, neyse filozofun e, ürettiği bir cümleyi o büyük resme irca ederek anlamlandırabilirsiniz. Bu büyük anlatı. Burada şey olan, problemli olan o büyük anlatıyı kurarken o kültürün yargı uzayını taşacak şekilde bir anlatı geliştirmeniz. Yani diyelim ki öyle bir yükleme yaparsınız ki siz oradaki bir kavrama o uzayını kaldırmaz. Orada icat edilmemiş, orada ortaya çıkmamıştır henüz. Buna dikkat etme kaydıyla işte biz buna... Diyelim ki anokranik okuma diyoruz, wikist okuma diyoruz filan. Bunu yapmama kaydıyla sizin e, o dönemdeki büyük anlatıdan haberdar olmanız lazım. Hmm. Bunu insan bunu niye yapar peki? Yani onu niye bir meta anlatıyor? Anlamak dönüştürür? için. Anlamak için. Tabi. Yani, yani anladığını vehmedip e, oradan büyük daha büyük bir kahraman yaratsa sanki şey. işine daha iyi gelir. Ama başka zandır. bir şey. Onlar için ideolojik önceden tayin edilmiş. E, hedefler doğrultusunda meseleyi tahrif eder o. O anlamayı sağlamaz, tahrif eder onu, hmm. Tahrip eder hatta. Biz e, önemli olan şu, şöyle diyelim ki, Gazali x y'dir dedi. Siz bu x y'dir anlayabilmek için Gazali'nin fikriyatına geri gidersiniz. Munkız'da ne dedi, İhya'da ne dedi, Mustasfah'ına ne dedi, Tehafut'ta ne dedi, şurada ne dedi, burada ne dedi, değil mi? Gazali'nin genel fikriyatını bilmeden, Gazali'nin herhangi bir cümlesini Yorumlayabilirsiniz ama o uzayın dışına çıkabilir, taşabilir o. Hmm. Kastettiğim bu. Anlatabiliyor muyum? Yani biz Yunus Emre'nin Orta Anadolu'da belli bir cümleyi kurması, bir şeyi dile getirmesinin anlamını ancak o büyük bağlama geri giderek yakalayabiliriz. Aksi yakalayamayız. Ve buna gömülüdür. Yunus Emre de buna gömülüdür. Bunun farkında olup olmaması çok önemli değil. Onun doğduğundan beri orada soluyor zaten. O kültür uzayında soluyor. Onu iliklerine kadar almış vaziyette. Bilse de bilmese de. Hiç... Tabii göremez de yani şimdi dışarıdan, bak... Biz şimdi dışarıdan baktığımız için o tarihi olaylara e, Moğol İlhanlılar ne yapıyor biliyoruz. Konya'da ne oluyor biliyoruz. Efendim Orta Anadolu'da ne oluyor biliyoruz. Yunus bunları bilmiyor. Ama Yunus o uzayda sılıklandığı için doğal hmm. tepki gösteriyor. Bu şeye benzer değil mi hocam? Mesela bugünkü dünyada batı düşüncesinin kurucu babalarından herhangi birini okumamış olabilirim. Hmm. Fakat bugünkü dünyada tabii, batı tabii. baskısı altında yaşadığım tabii, için tabii. dolaylı tabii. olarak onlar bana nüfuz etti. Yani etmiştir. şöyle düşün Diyelim ki siz klasik astronomi sistemi <gülüyor> içerisinde yetişmiş bir astronomsunuz. Ee, o anda o astronomiyle ilgili ötedeberide neler yapılıyor, hangi rastlada, ne çalışmaları yapılıyor onları bilmeyebilirsiniz. Hatta hatta o astronomiyle, astronomi teknik içeriğini, kavramsal, yargısal içeriğini tüm ayrıntılarıyla bilmiyor olabilirsiniz ki bilmiyorsunuz zaten. Biz bugün ama astronomi tarihi çalışmalarında... Diyelim ki Nasrettin Tuğsin teskiri yazarken ya da ne bileyim ben Kutbutin Şiraz'ın Neyi Atatürk yazarken hangi astronomi uzayında iş yapıyor onu tespit edebiliyoruz. Ondan daha iyi görüyoruz. Çünkü Kutbutin Şiraz'ın yaşadığı dönemde diyelim ki e, Orta Asya'da ne oluyor, Hindistan'da ne oluyor, Endülüs'te ne oluyor, Mısır'da ne oluyor onları da gördüğümüz için o aradaki bağlantıları daha dışarıdan görebiliyoruz. Biraz önce o örneği verdim. Herhangi bir sporcu kendi işiyle meşgul olurken diyen sporcuların ne yaptığını görmeyebilir. Herkes kendi işiyle meşgul. Yunus kendisi işiyle meşgul. Kendi işine gömülü. Ama bir bütün içerisinde gömülü. Biz bu bütünü dışarıdan bakıp, görüp belli bir ilişki ağını oluşturup onu anlamlandırıyoruz. Burada risk, tekrar ediyorum şudur. Ee, siz masa başı bir okuma yapıp o tekillikleri, tekil olgu olayları görmeden o ilişkileri tek tek tespit etmeden bu ilişki ağını oluşturursanız risk yaratır. Ee, ha şu var tabii. hatırlarsan burada da ilk konuşmalarda McIntyre'in bir benzetmesini atıf yapmıştık. Tarih paramparça olan büyük bir aynanın parçalarını tek tek birleştirmeye benzer. Ama bakın dikkat edin burada o parçalar yine esastır. Aynayı farklı türlerde kurgulayabilirsiniz çünkü siz o bütün içerisinde değiliz biz. Zaten başarımız, Elden gelince aynayı aslına irca etmeye çalışmak, aslına uygun bir şekilde yeniden kurmak. Ama her zaman biri çıkıp der ki şu parça burada değil de burada olacak. Peki bunun benim araya gitmeden önceki sorum. Bunun özellikle mesela tarih alanında, siyasi tarih alanında bunun şeyini biz yaşıyoruz. Çok farklı anlatılar var birbirinden çok farklı dev aynaları. Doğru olup olmadığını tespit tamam anlamak çok meşakkatli bir iş az önce anlattınız. O kendi uzayına kavram, uzayına gitmemiz gerekir. Doğru olup olmadığını tayin edecek şey sadece o meşakkati göz almak mı yoksa? yok başka bir tarihçi, başka bir konu uzmanı çıkıp siz onun yanlış olduğunu gösterir. Siz hmm. diyelim ki Yunus Emre hakkında bir şey, mesela en, en tipik örneği şey Beddettindir, değil mi? Bir sürü şey Beddet'in anlatısı evet. var. E, yapabilirsin ya da Hacı Bektaş anlatısı var, Yunus Emre anlatısı var. Bu yapılır bunu kimse engellemez ama neticede akademik ve ilmi anlamda siz bir üniversitenin resmine sahip olmak istiyorsanız ister istemez o bağlama geri gidip oradaki tekil olayları bir, bir araya getirip bir bütün oluşturursunuz. Bunu siz yapmazsınız başka birisi yapar. Nitekim revizyonist tarih okumaları, tarih felsefesi açısından yapılan yeni tarih metodoloji okumaları bunu gösteriyor bize. Diyelim ki kolonyalist çağında üretilmiş tarih anlatıları postkolonyalist tarihçiler tarafından Yanlış bulunuyor. Her açıdan yanlış bulunuyor. Büyük anlatıları yanlış bulunuyor. Peki bu büyük anlatılar niye yanlış? Tekil olgu olayları yeteri kadar dikkate almadan bu büyük anlatıyı geliştirdikleri, masal ürettikleri bakımından. Dolayısıyla diyalektik Dolayısıyla dinamik ve diyalektik bir yapı var. Bunun bunun dışında iş yapamayız. Yani büyük anlatı olmadan, bir, o ilişki ağına ilişkin, o kültürün yargı ve kavram uzayına ilişkin bir Genel perspektifimiz diyelim tümel bir perspektifimiz olmadan oradaki tekil bir olgu olayı anlamlandıramayız bilsek bile. Artık orada bir cebir denklemi de olabilir bu. Sadece şiir değil, edebiyat değil. Bir cebir denklemi çözülmüş. Şimdi şöyle bir varsayımda bulunalım. Diyelim ki bir arkadaşımız bir, arkadaşımız bir yazma buldu. Ve orada negatif kök tespiti söz konusu. Bu bir devrim olur. Niye devrim olur? Çünkü biz biliyoruz ki İslam medeniyeti gelişmiş cebirde negatif kök yok. Çünkü negatif sayı yok. Bütün anlayışımızı değiştirir bak. Bizim İslam cebirine ilişkin bir meta anlatımız, bir büyük anlatımız var. Harizmi'den başlatıyoruz, değil mi? Efendim Ebu Kamili, Kereci, efendim Samavel, Ömer Hayyam devam ediyoruz. Bu anlatı bugün lise kitaplarına kadar sinmiş bir anlatı. Ama biri diyelim ki Ömer Hayyam'dan hemen sonra Kemal İbnü'l-Nus zamanında 1200'lerde bir metin buldu ve burada negatif kök var, negatif sayı var. Tüm anlatı değişir işte. Ya da biz bunu hemen kabul etmeyip şunu sorgulayabiliriz. Acaba biri yazıp da eski tabii bu, bu mümkün. Yapanlar var. Var çünkü. Ha, biliyoruz. Ha. Anlatabiliyor muyum meseleyi? İşte bu bu işte sizin tarihçi olarak ya da araştırmacı olarak dikkatinizle alakalı o e, olgu olayların gerçekleştirdiği uzayla ilgili dikkatinizle alakalı. Bir tarafıyla tabii bu büyük anlatıların kesin olmadığına dair de bir şey. Tabii. Hiçbiri. Ya biz doğa bilimlerini kesin kabul etmiyoruz şu anda. Hep ya istatistiksel yakınsak bakıyoruz. Ne dedik? Yöntem burada. Hesabı verilebilir bir yöntem dahilinde bu bilgi üretiyorsan, denetlenmeye açıksa, eleştiri açıksa hiçbir sakıncası yok. Başka türlü yapamayız yani. Biraz insanın kaderi bu. Yapacak bir şey yok. İyi bu gider. şekilde arkadaşlarımıza cevap Hı. verebiliriz tabii. Uzun bir konu üzerine düşünmesi lazım. Eyvallah. Tabii şimdi şey olacaktır hocam. Onu da söyleyeyim. Normalde biz programda soru almıyoruz malumunuz. Yok yok bu soru... Korsan soru gibi oldu. Yok Bu şekilde dostlarımızın sorusu evet, diyelim buna. Evet. Ee, i̇şte bunu belirtelim ki evet, tabii, hala yok, soru yok, almıyoruz. Soru almıyoruz tabii canım öyle bir şeyimiz yok. Ee, hocam aslında Yunus Emre bağlamı ve etrafında konuşabiliriz. Fakat artık bir tarafıyla da... Sık sık atıf yapacağız. Aynı dönemdeyiz çünkü. Evet. Evet. Aşık Paşa ve Garip e, name ye girelim isterim. E, aynı dönemde izlediniz. Belki bir e, şey, zaman haritası, bir atmosfer ortaya koyabilirsiniz. Yani bugün konuşuyoruz. Biz e, Aşık Paşa'yı e, tırnak içerisinde söylüyorum. Yunus Emre kadar güçlü bir e, diyelim sanatı da yok. E, hacimli bir eser var ortada ama konuşuyoruz. Nüsha sayılarının çokluğundan çok fazla sayıda insana dokunduğunu kabul ediyoruz. Evet. Nedir hocam sizde o, o işte atmosferi nedir? Oradan başlayalım isterseniz. Çünkü ilerlediğimiz zaman burada konuşacağımız Türkçe var ve bu atmosfere çizdikten sonra siz garip, hem hadisteki garip, hem aşık başıdaki garip, o garip kim o garip? Oralarda konuşmak istiyorum. Yani. Aslında o siyasi tarih, o tarihsel bağlam üzerine çok konuştuk. Bence onları tekrar etmeyelim. 1272-1332 arası yaşıyor Yunus. Tamamen hemen üç aşağı beş yukarı aynı. Yunus biraz da 1240'la 1322lerdi Bu 1272 ile 1322 arası, 1332 arası bir dönem. Kırşehir doğumlu, Asıl, esas adı Ali, Mahanas'ı aşık. Paşa kelimesi burada bildiğimiz paşa değil, henüz o yok. O daha çok büyük oğula verilen bir lakap o dönemde. Onun üzerine de literatürde zaten bilgi var. Baş ağadan geldiği söyleniyor Paşa kelimesinin o anında. Yani büyük oğul Muhlis Paşa'nın oğlu. Babasının adı Muhlis. Ve büyük bir aileye dayını Baba İlyas ailesi. Evet. Vefa-i tarikatına mensup bir aile. Horasan'dan geliyorlar. Burası önemli Horasan'dan gelmeleri. Zaten Aşık Paşa'nın çalışmalarında Orta Asya etkisinin güçlü bir etki göreceğiz. Hem Ahmet Yesevi çizgisinden bir etki hem de Orta Asya Şaman kültürü. Özellikle bu Veli tasavvuru, benim kişisel kanaatim bu tabii tartışılabilir. Veli tasavvuru biraz Orta Asya Şaman kültürüyle bir etkileşim içerisinde. Garipnamede bazı unsurlar ki ben hem Garip Nami'yi baştan sona okudum, onunla ilgili bir Bediyniyet Üniversitesi'nde 10 haftalık bir okuma programı yaptım. Hem Ahmet Yisevi'nin divanını okudum ve onunla alakalı birkaç konferans yaptım, birkaç yazı da yazdım. Dolayısıyla o iç bağlantıları kurduğumuz zaman şeyi görüyorsun, böyle bir ilişkiyi görüyorsun. Ki Oğlu Elvan Çelebi malum bir menakıp namesini yazıyor. Bu menakıp çok önemli. Sufi gelenekte menakıp, o Sufi'nin iddialarının epistemolojik garantiçidir, denetleme mekanizmalarıdır. Yani ne diyor ne yaşıyor. Burası çok önemli bir nokta. Yani menakıbı küçümsememek lazım. Her büyük Sufi'nin hatta bazı alimlerin menakıpları... Çünkü bunların formel anlamda bir yöntem tanımlamaları yok. Yani ben şu yönteme göre bilgi üretiyorum, şu yönteme göre yaşıyorum şeklinde bir... ...formel biçimsel bir ifadeleri yok. Belirli iddiaları var. Bu iddiaların bazıları dile getiriliyor, bazıları dile getirmiyor. Ama yaşayışları ve do dolayısıyla menakıpları onların iddiaların denetleme mekanizmaları yasalıyor. Bir tür epistemolojik e, temsilleri. O temsilleri siz bakıyorsunuz. Diyorsunuz ki ha, buna göre yaşıyor, şuna göre yaşıyor, şöyle demiş, böyle yapmış şeklinde. Bu bugünden bir okuma değil değil hayır, mi? Hayır hayır hayır. Değil, değil Kesinlikle. Sizin diyelim ki... Kadir Geylani'nin menakıbnamesi ya da diğer büyük ileri gelen Sufilerin menakıbnamelerine baktığınız zaman oradaki e, o meşrebin, o meşrebin e, nasıl temsil edildiğini eylemlerde, e, insan ilişkilerinde, toplumda nasıl somutlandığını görüyorsunuz. Yani sadece burada kalmıyor, ele, dile, işe, her şeye yansıyor. Mesela menakıp çok ciddi bir iştir aslında. E, Sufi gelenekte, tasvufi gelenekte yani. O açıdan Elvan de bir menakıp yazıyor. Ha bu menakıplara dikkat edilmesi gereken şey... Tabii oğlu yazdığı için bu menakıbı biraz babasına torpil geçebilir tınak içerisine ama... E, ...büyük ölçekte menakıplar böyledir. E, şimdi e, tabii tek başına değil bu dönemde e, Aşık Paşa. Hatırla e, Yunus var, e, Celalettin Rumi e, ve oğlu Sultan Veled var. Hacı Bektaş-ı Veli var. süleyman Türkmani diye yine o dönemde çok meşhur Anadolu'da Türkmenistan coğrafyasından gelen bir Sufi var. Ahi Evran var değil mi? Yani bunları isimlere yine boğmayalım. Anadolu'da bununla ilgili çok güzel çalışmalar var. Tasavvuf tarihi merkezli çalışmalar hem Türkçe hem İngilizce bu konuda şanslı olduğumuzu söyleyebilirim. Güzel çalışmalar var piyasada. Tek tek bunlara girmeyelim. Bu bağlamda ortaya çıkan Şimdi yalnız bir şeyi ayırmamız lazım. Bu çok önemli olduğunu düşünüyorum bu tür incelemelerde. Biz şimdi genelde ben hani düşünce tarihi, felsefe bilim tarihi konuşmaları ile bu tür tasavvufi, irfani gelenekleri konuşmak arasında bir ayrım yapmak lazım. Felsefe bilim tarihi konuşmalarımızda biz daha çok bilinebilir dünya üzerinden iş görüyoruz. Çünkü bunların derdi, dünyanın bilgisini elde etmek, bu dünyayı çok geniş anlamda kullanıyoruz. Buna yani içinde yaşadıkları dünya, yeryüzü anlamında değil de içinde yaşadıkları dünyayı bilmeye çalışıyorlar. Bu dünyanın bir şeyi olarak ilkesi olarak tanrıyla alakalı efendim evrenle alakalı insanla alakalı bu e, bilinebilir ya da düşünebilir dünya'yı incelemek belirli bir idealizasyonu, belirli bir formalizasyonu gerektiriyor, bir biçimselliği gerektiriyor. Ama sufilerin birinci önceliği bilinebilir bir dünya değil esas itibaren yaşanabilir bir dünya. Özellikle 13. yüzyılın ikinci yarısıyla 14. yüzyılın ilk yarısında tasvuf hareketlerinin esas amacı e, o kaotik ortamda insanlara yaşanabilir bir dünyayı inşa etmek. Bu çok Onun önemli. Mümkün olduğunu göstermek. göstermek. Dolayısıyla... E, yani şöyle, siz bilinebilir, düşünebilir dünyada, geçen hafta üzerine uzun uzun durduk, insanı dikkate almadan iş yapabilirsiniz. Çünkü bilginin dünyası, insanın duygularını, insanın renklerini, kokularını dikkate almaya gerektirmiyor. Yetişinde düşünsel bir faaliyet, formel bir faaliyet. Bunu mantıkla yapabilirsiniz, bunu matematikle yapabilirsiniz, bunu dille yapabilirsiniz. Dönemin kognitif, bilişsel aleti neyse bunu yapabilirsiniz. Sıkıntılı değil ama, yaşanabilir dünyanın önemli, ilkesi ve şartı içinde insanlar var tek bir insan da değil insanlar var nasıl bu insanları dikkate alarak o insanlar için yaşanabilir bir dünya inşa etmeye çalışmanız gerekiyor yani Yunus'un şiirlerinde Aşık Paşa'nın şiirlerinde ya da işte Hacı Bektaş'ın yazılarında o dönemde gördüğümüz büyük isimlerin çalışmalarında amaç birinci derecede formel bir bilgi üretmek insanlara bilinebilir bir intelligible Hani dediğimiz bizim akledilir bir dünya kurmak değil esas tıbarea bu var ama bu ikincil esas tıbarea içinde yaşanabilir bir dünyayı inşa etmek bu yaşanabilir dünya sadece politik ekonomik değil aynı zamanda hissiyat açısından maneviyat açısından yani kısaca bir insanın kendisine tahammül edebileceği ve diğer insanlara sabredebileceği bir yapıyı kurmak insanın en zor işi kendine tahammül etmesidir. Kolay değil bu yani. Yaşamak, yaşamak anlamlı bir şekilde yaşamak aslında insanın kendine tahammül etmesidir. Çünkü anlam sorunu yaşıyorsun. E, çevreni anlamlandırmaya çalışıyorsun. Kendini anlamlandırmaya çalışıyorsun. Zorluklarla karşılaşıyorsun. Her şey güllük gülistanlık gitmiyor. Hele bu bağlamda. O açıdan bu yaşanabilir dünyayı siz tüm deş, deş şey birleşenleriyle kurmanız lazım. Yani bir insana varlığa tutunması için bir e, gerekçe vermen lazım. Bak şunun için yaşıyoruz, şundan dolayı yaşıyoruz. İşte bulunduğu topluma hizmet etmesi, o toplumda bir rol üstlenmesi için bir gerekçe sunman lazım. Eğer siyasi bir mekanizma varsa o siyasi mekanizmayla ilişkisine bir gerekçe üretmen gerekiyor. Anlatabiliyor muyum? Yani en geniş anlamıyla varlıkla, var olanlarla e, ve insanlarla olan ilişkisinde bir e, gerekçe üretmen gerekiyor. Bu yaşanabilir bir dünyayı kur kurmak demektir. Kihsel kanalde Aşık Paşa'nın özellikle bu... Başarısı, yani Yunus Emre'nin şiirine göre sanat değeri zayıf olabilir. Derinliği de zayıf olabilir ki böyle söyleniyor. Ben ona çok katılmıyorum. Yunus'un ifade gücü e, Aşık Paşa'ya göre daha güçlü. Şiir yazmış. E, Aşık Paşa ise manzume daha çok. şiir var ama daha çok manzume karakteri gösteriyor. Niye? Ama buna paralel e, Aşık Paşa'nın ulaştığı kesim kitle daha fazla. Hem name'nin nüssalara bakımından ve etkisi bakımından. Niçin? Çünkü o yaşanabilir dünya inşasında aslında kendi döneminde Mevlana'nın, Sultan Vened'in, Hacı Bektaş'ın, Yunus Emre'nin ürettiği o üst dili toplumsallaştırma, kabusallaştırma becerisi gösterdiği için. Türkçeyi önemsemesi de, Türkçeyi sadece Türkçe yazmıyor. Türkçe tırnak içinde bir Türkçe milliyetçisi Aşık Paşa. Divanını okuduğu zaman bunu söylüyor zaten bir Türkçe aşığı ama bunu sadece Türkçenin kendinde değerinden kaynaklanarak yapmıyor bunu iletişim kurabileceği e, o yaşanabilir dünyanın mensuplarının dili Türkçe olduğu için yapıyor. Hmm. Farsça olsa Farsça yapardı belki de bilemeyiz ama Türkçe konuşulan bir dünya var ve bunlara hitap etmeyi kendisine bir vazife olarak görüyor nitekim her kavim e, canaba her kâme kendi diliyle hitap eder cümlesini kullanırken de kastettiği bu. Yani ben Türkçe konuşuyorum çünkü kavmim Türkçe konuşuyor. İşte bunun arkasında yatan şey bu yaşanabilir dünya işte. Ben Aşık Paşa'nın ve o dönemdeki büyük sufi üstadların e, şeyini, amacını büyük oranda o dönemdeki etik ortamda e, siyasetin çöktüğü, şehrin çöktüğü, efendim, hercümerç dönemi, homojenliğin, mütecanisliğin ortadan kalktığı büyük hareketliliğin, toplumsal hareketliliğin olduğu sükûnetin ve sekinetin zayıf olduğu ortamda e, insanlara geçen hafta anlattık hatırlarsan e, izole edilmiş e, müzevi bir arayışa karşı hayır gelin Hayat yaşanabilir hayatımda. bir dünya e, kurmak <gülüyor> mümkün ve bunu garipname biraz sonra üzerinde konuşacağız. Bunu gerçekleştirmesi açısından son derece önemli kurucu bir metin. Eyvallah. Burada tabii de hocam e, ortaya çıkıyor biraz. Sizin tabii kilim vurgunuzun bu programın e, konuşulacaklar bölümündeki anonslarımızdan biriydi. İlim, Hikmet İrfan, sufilerin e, yaklaşımının bir artı değer olmadığını, bir tamamlayıcı değer olduğunu, evet. tek başına ortaya koyan bir mesele oluyor. Evet, evet. E, yani şöyle, bahsettiğimiz... şimdi bak e, bir toplumun yine o bütün dedik ya, o bütünün e, bir aradalığını sağlayan biz farkında olalım olmayalım kanonik yapılar var, kanonlar var. Yani. Bu üst seviyedeki kanunlar, romanda kanunlar vardır, değil mi? Şiirde kanunlar vardır. Efendim, her ders kitaplarında kan... bir de bir toplumu bir arada tutan, anlam, değer, dünya, ilişkin, dini değerler, siyasi değerlerle için kanunlar vardır. Bu kanunlar o bütünü bir arada tutarlar. Gizli değişkenler, zamklar gibi bunlar ve bunlar dağıldığı zaman nizam alem dağılır. Şimdi nizam alem meselesi son derece önemli. Burada bunu üzerine biraz durmak isterim. Çünkü kanonik yapıların dağılması, o içinde yaşanabilir dünyayı mümkün kılan moral değerleri de çökertir. Hatırlarsan yine bu sohbetlerimizin birine de dedik ki, klasik geleneklerde insanlar büyük oranda erdemler üzerinden yaşarlar. Şey, hukuk, formal hukuk yani fıkıh, bu erdemlerin, bu moral değerlerin işlevsiz kalmaya başladığı noktada devreye girer yukarıda ona ihtiyaç duyulmaz. O bir denetleme mekanizması gibidir. Bu Roma'da da böyledir. Bu İslam dünyasında da böyledir. Şimdi moral değerler dağıldığı zaman o erdemler de işlevsizleşiyor artık. Bunu denetleme e, durumu ortaya çıkıyor. Şimdi nizami alemdeki alem kelimesine çok dikkat etmek lazım. Biz nizam alem deyince tek başına bir içinde yaşadığımız toplumsal düzeni, dünyayı anlıyoruz. Alem kelimesi bize bunu Halbuki oradaki alemin bir anlamı da insandır. İnsanın da nizamı bozulur. İççe geçmiş iki alem. Hani e, Hz. Peygamber alemlere rahmet olarak gönderilmiştir cümlesini e, iki, iki şekilde anlar Sufiler. Bir alemler var. Tek içinde yaşadığımız alem değil. Çünkü Cenab-ı Hak sonsuzca alem yaratabilir. Bir de e, insanlar için çünkü her insan bir alemdir. Bu gelenekte. Her insan bir alemdir ve dolayısıyla Hazreti Peygamber tüm alemlere Peygamber olarak göndermiş. Her bir insan için Peygamber olarak göndermiş demektir. Şimdi nizamın bozulması sadece içinde yaşadığımız toplumsal düzenin, şehrin, ekonomik ilişkilerin bozulması demek değil. insanın da bozulmasıdır. Çünkü Aşık Paşa'nın çok güzel bir cümlesi var. Zaman kötü olmaz diyor. İnsan kötüyse zaman da kötüdür. Yani insan bozulmuşsa her şey bozulur. Çünkü o içinde yaşanılabilir dünya dediğimiz dünya sadece büyük ölçekteki yapıların inşa edilmesiyle kurulmuyor. Bizatihi insanın kurulması gerekiyor. İnsanın yeniden tanımlanması, insana yeniden özgüven verilmesi, insana yeniden içinde yaşadığı varlıkla, var olanla, insanla şununla bununla ilişkisinin üretilmesi lazım. Anlatabiliyor muyum? Ha elbette ki bu e, insan olarak alemin nizamı yanında, bir de o insanın içinde yaşadığı toplumsal düzen anlamında. Nizam alem biliyorsun fıkıh bir fıkıh kavramıdır. Ve nizam alem fıkıhla sağlanır. Yani hukuk da sağlanır kısaca. Ama bu büyük ölçekte bir nizamdır. O hukukun içselleştirilip ahlaka dönüştürülmesi, moral değerlere dönüştürülmesi de... E, ...nizam-ı alemdeki o alem, insan anlamındaki alemi var kılar. Bu ikisi çakışırsa toplumda bir e, tutarlılık ortaya çıkar. Şimdi şöyle düşün, çok iyi bir hukuk sistemin var. Formel olarak kurmuşsun. Ama bu hukuk sistemi e, içselleştirilmemişse, moral değerlere dönüşmemişse, ahlaki değerlere dönüşmemişse ortaya bir şey çıkmaz. Çünkü herkes üç kağıt peşinde koşar. Onu delecek, o hukuki kuralları Aşma. delecek. Onu aşmanın yollarını... Tabii tabii tabii. Aşmanın yollarını şey yapar. Hani Cemil Meriç merhumun ifadesiyle filler takılır kalır ama sivrisinekler uçup geçer o aralardan. İçinde yaşadığımız duruma bir bak yani değil mi? Hukuk var, şu var bu var ama nasıl suistimal ediliyor? Yani üçüncü bir göze bakar hep. Sadece hukukun olduğu yerde Büyük ölçekte hukukun olduğu yerde üçüncü göz çok önemlidir. İşte inzibat gücü olabilir bu. Her yargılayıcı cezalandırıcı bir üçüncü gözün olması lazım. Ama onun e, içselleştirilmesi, moral değerlere dönüştürülmesi ise bizzat o hukukun göze dönüşmüş halidir. Bir insan herhangi bir yokken bile ya ben bunu yapamam çünkü o moral değerlerim, o ahlaki değerler, bu aykırı der. Bu ideal olan zaten. Zaten ideal oluyor. Bu gerçekleştirilir yani. Büyük ölçekli, büyük kültürlerde bunun gerçekleştiğini görüyoruz. Dolayısıyla Şii'nin... E, e, Aşık Paşa'nın Paşa ve diğerlerinin amacı büyük oranda bu bozulan nizam-ı alemi. Her iki anlamıyla bozulan nizam-ı alemi yeniden üretmenin ve inşa etmenin amacındalar ama öncelikleri... ...bizati insanın inşası, o kendöz kavramını geliştirmeleri, kendilik kavramını geliştirmeleri... ...hatta ben erken söylemiş olayım... Ee, ...şeyin garipname okunduğu zaman müthiş bir kendilik araştırma, kendöz kelimesini o da kullanıyor. Ee, i̇nsanın... E, ...yani şöyle... E, ...ahval dediğimiz yani insana ilişen... ...niteliklerin... E, ...anlamlı olabilmesi için o nitelikleri taşıyan... E, zat'ın güçlü olması lazım. Yani şöyle düşün. E, hani Amiyane bir örnek. Adam zayıf ama 150 kiloluk yük veriyorsun adama. Yani adam çürük ya sakat. Belli sakat, şu şu sakat. Diyorsun ki 150 kiloyu taşı. Sonuç belli. Tabii yani e, Genel mi İsmail Efendi ifade ediyor. Zat'ın kıvamı olmadan ahvalin devamı olmaz. Ne demek bu? Yani zat kaim değilse, olgunlaşmamışsa, güçlü değilse ahvali devam ettiremezsin. Hiçbir nitelik devam etmez. Yani şu kalem çürükse bunu kırmızıya boyaman o kırmızının varlığını sağlamaz. Çünkü kırmızı neticede bir nesneye bitişerek var olabilir. Ama bir cevhere bitişerek var olabilir. Senin ahvalin de zata bitişir. Dolayısıyla sen insandan iyi olmasını, ahlaklı olmasını istiyorsun. Devlete hizmet etmesini, şehit olmasını istiyorsun ama o bütün bu yüklemeleri yaptığın zatta bir iş yok. Enteresan. Şey için hocam yani hem Aşık Paşa için hem Yunus Emre için İyi bir okuma çünkü zaman açısından fotoğrafı izah ettiniz. Sorunu doğrudan ya bu siyasi bir sorun, bu düzenle ilgili sadece her iki alemin de nizamı için bir yaklaşım ortaya koyduklarını belirtiyorsunuz ya Nizamı düzen olarak okuma. nizamı sadece düzen olarak çevirme. Naz ne demek? Bakmak. Hayır. Görmek. Nazar değil. Şey, naz. Nazm. Çok İncileri ipe dizmek demek. Yani bir tertip düzen olacak. Kaos olmayacak yani. İlla bu politik bir düzen anlamında değil ki. Politik düzenin üst düzendir. Yok kolaycı bir okumayla bugün yapılan, şimdi bugüne getirmeye çalışıyorum ha, bugün biraz için şeyi. Bugün okumalarımız bizim. Ama işte şöyle o düzen bozuldu. Büyük, büyük anlatı sahibi olabilmek için dönemin e, kültürünün kodlarını bilmek gerekiyor. Alem kelimesinin bu iki çift anlamını bilmezsen bunu okuyamazsın bunu sadece politik bir çıktıyla eee evet, alıp Evet tabii tabii tabii. Halbuki bu esas itibarla şimdi tabii nizam-ı alem kavramını Osmanlılar 1500'in sonu 1400'ün sonu 1500'ün başında politik bir kavrama dönüştürüyorlar. Malum. Hı. Ama on esas itibarla bu usul fıkıh bir kavramı. Yani tüm İslam'ın e, e, İslam'ın tüm derdi esas itibarla nizam-ı alemdir. İki anlamıyla. Hem insanın alem olarak insanın nizamı hem o insanın büyük ölçüde yaşadığı toplumun bir aradalığın nizamı. Başka bir amacı yok ki. Niçin? Bak bunu tüm şeyle kaynaklar söyler. Esas itibariyle dinin yani İslam'ın esas amacı hatta nübüvveti de bu tabi zemin olduğu için. iki şeydir. Fert ve tür olarak insanın devam ettirilmesi. Başka hiçbir şey değil. Kime bakarsan bak klasik kaynaklarda. Fert olarak... Ve tür olarak insanın sürekliliğini sağlamak. Bu sürekliliği illa alelada anlamda değil. Mutlu, mesut, efendim kendisiyle barışık bir şekilde sağlamak. Onurlu. Tabii onurlu, izzetli, şerefli, haysiyetli, ise Yani elden geldiğince. Dolayısıyla bu sufilerin esas yaptığı da bu İslam'ın bu temel amacını kendi tarihsel bağlamlarında ifadelendirmek bunu o dönemdeki ensumanları kullanarak, şiiri kullanarak, efendim bilgi birikimini kullanarak e, yapmak. Yani diyelim ki Aşık Paşa'nın garip namesinde kullanılan formal bilgiler çok pek çok açıdan bazen birbiriyle çelişiyor gibi gözüküyor. Bazen e, nedir? Zaaf gösteriyor. Derdi o değil de ondan. Yani adam orada fıkıh yapmıyor, kelam yapmıyor, mantık yapmıyor, felsefe yapmıyor. Mevcut bilgiyi amaçladığı o yaşanabilir, dünyayı kurabilecek şekilde yeniden ifadelendiriyor, anlamlandırmaya çalışıyor. Bir bütün oluşturmaya çalışıyor. İnsanların kendisini ifade edebileceği, var olabilecekleri, varlığa tutabilecekleri, bir aradalıklarını mümkün kılacak bir elektromanyetik alan, holistik, bütüncül bir alan. Bunlar bütüncül sistemlerdir dikkat edersen. Garip Nami okursan baştan sona maddeden başlar, en alttan en yukarı Cenab-ı Hakk'a kadar... Tüm olgu olayları bir bütün içerisine koyarak açıklamaya çalışır. Belli bir ilişki ağı içerisine koyarak açıklamaya çalışır. Sen, sende bir tamlık ve bütünlük hissi uyandırır. Mesela Yunus'ta bu bir tamlık ve bütünlük ikisini göremezsin. Anladın mı? O top atar, o ok katar böyle ama şey, e, Aşık Paşa'nın manzumesinin etkili olması da bu okuduğun zaman sende oluşturduğu bütüncül his, tümlük hissi. Ve bu orta ölçekte orta ölçekte Anadolu insanının e, katılabileceği şimdi siz felsefi olarak diyelim ki Fahrettin Razi'nin metalibini getirdiniz mülakasını getirdiniz. Kaç kişi katılabilir ona? Kaç kişi katılabilir ya? Bugün bile okurken anamızı ağlıyor. E, İbni Sinan'ın şifasını getirdin. Ne bileyim ben yani? E, büyük ölçü orta ölçekteki insanların ya da büyük çoğunluğun katılabileceği bir e, çerçeve oluşturacaksın. Ve bu çerçeve Yukarıdaki üst çerçeveyle problemi olmayacak. İşte, işte başına yapmaya çalıştığı bu. Bir bakıyorsun orada işlakilik var, irfan var, kelam var, fıkıh var. Hepsi var. Kendi mahalli kültürü ortağısından getirdiği kültür var. Ama öyle bir çerçeve var ki şuna benziyor bu Yusuf. Şimdi siz, hani ben hep bunu sık sık öne görelim. Bir daire alıyorsun. Bu daire dediğin nedir ya? Beton yığını bir şey değil mi? Ve 20, Bir de 10. katta topraktan kesilmiş. Ama bak orayı yuvaya dönüştürüyorsun. Hiçbir insan apartman dairesinde yaşamaz. Yuvada yaşar. O yuvada orayı ne kadar yuvan kılarsan o kadar kendinle barışık oluyorsun. oraya O kadar tutunuyorsun. Öyle değil mi? Bir toprak parçasını vatana dönüştürüyorsun. Ne, nasıl yapıyorsun bunu? Anlam değer dünyanı ona katarak yapıyorsun. İşte bir bez parçasını bayrak yapıyorsun ve onun için ölümü göze alıyorsun. Ona bir anlam değer yüklemesi yapıyorsun. Bu bizim Maddeye yaptığımız yükleme nasıl ki aklımızla maddiyi dönüştürüp aletle devat yapıyorsak aynı zamanda anlam değer dünyamızdan maddeye yüklüyoruz. Toprakta e, deden annen baban yatıyor, orayı önemli buluyorsun benim diyorsun değil mi atalarım burada yatıyor bu toprak benim için önemli hatta toprağın altı üstünden değerli oluyor. Antalya'm şimdi yapılan bu adamların yaptığı da bu o sistemle e, o için kaotik ortamı bir yuvaya dönüştürmeye çalışıyorlar. ...anlamlı bir bütüne dönüştürmeye çalışıyorlar. Yani oradaki Türkmenler'e şunu demek istiyorlar. Burada yaşanılabilir. Burada biz hayata tutunabiliriz, varlığa tutunabiliriz, birbirimize tutunabiliriz. İşte başımızdaki siyasi iktidar kimse onlara tutunabiliriz. Bunu anlamlandırmanın telaşındalar. O yaşanabilir dünya dediğim oraya iç içe geçmiş yapılar. Ve e, onun için kendözü, kendiliğe son derece önem veriyorlar. Birliğe son derece biraz sonra üzerine konuşacağız. Başından bu alemi bu şekilde anlamakta fayda var diye düşünüyorum. Ya, bu haliyle tabii şey bir tarafıyla hocam, bir tarafıyla değil doğrudan bir ders kitabı gibi bir Anadoluya giriş kitabı, Kesinlikle. yeni başlayanlar için bir havuz gibi, <gülüyor> yeni başlayanlar için bir ders kitabı. Yani Çok Madem güzel. Anadolu'da bir şey yapıyoruz, bunu herkes sıradan okuyacak. Tabii eğer Türk olarak kalacaksak, şimdi buradaki Türk olarak kalmayı tırnak için ırk olarak yorumlamayın. Klasik geleneklerde soy bilinci vardır, ırk yoktur. Girelim hocam o zaman oraya. Yani ne Araplarda, ne Türklerde, ne de başka bir Farslarda. Ee, bugün böyle okunuyor çünkü. Soy birinci başka bir şey. Hazreti Peygamber'e nispet edilen, zannediyorum Müsned'de, Ahmet İbn-i Hanberi'nin var. Diyor ki, ırkçılık mensup olduğu soyun zulmüne, zulmüne alkış tutmak ve destek olmaktır. Yoksa bir insanın kendi soyuna ilişkin, Olumlu kanaatler onu övmesi değildir. Hmm. Tamam mı? Şimdi bu çok açık. Yani siz zaten ırkçılık çok felsefi bir kavram son dönemlerde gelişiyor falan. Şimdi soy bilinci, aynı dili konuşan insanlar, aynı oturup kalkma adet, gelenek görerek neyse ona bilmeyelim. E, Aşık Paşa'nın dediği şu. Eğer biz Türk olarak yaşamaya devam edeceksek, de, ders kitabını yazdım ben size diyor. Buradan devam edelim. Bu, bu, bu Türklükte bizim ortasından gelen unsurlarımız var Ahmet Yesevi'nin efendim e, hikmetleri var Anadolu'daki büyük e, sufilerin kurduğu dile getirdikleri var İslam kültürünün yüksek İslam kültürünün yüksek İslam kültürünün kavramları var ve bir de benim bunları e, örme örgüm var ben bu, bu teklifi yapıyorum size diyor ve bu tutuyor onu da söyleyeyim şimdi ha, burada belki sen bir şey mi diyeceksin? Gene tabii şeyi yani Türk dilinde anlayalar ol hakkı. Tabi tabi. Diyor Türk Türkçe vurgusu yani bir tarafıyla hani biraz daha açalım diye istiyorum. Gerçi Müsnetteki hadis e, rivayeti zaten konuyu kapatıyor bu anlamıyla ama e, burada bir mikro milliyetçilik yani Türkçe Türk dili Türklük vurgusu. E, yok, nasıl anlayalım? Ee, i̇şte anlattığımız şekilde. Müsnetteki e, e, tabi rivayet... ya ya şöyle sen. E başkalarını tahkir ve tezgif etmediğin müddetçe kendini övebilirsin ya. Kendine bir izzet-i nefsin yok musunuz? Kendine saygın yok mu birey olarak? var hmm. Ailene ilişkin, ailenin üzerinden başkalarından zulmetmediğin, başkalarını tahkir ve tezgif etmediğin, ailenin önemini, aile mensubiyetinin önemsemez misin? Bunu büyük ölçekte millet olarak düşün, ulus olarak düşün. Neyse bunlar bir de kaldı ki tarihsel vakalardır yani. Dolayısıyla o soy bilinci... Bunu niye soruyorum hocam? Şuradan soruyorum. Şimdi birbirine tezatmış gibi görünen bir kavram da var Türkiye'nin de e, Türkiye'de Müslümanların en azından biraz te, acı tecrübesi de olduğu tartıştığı bir mesele. Ümmet e, yani. Ümmet, tam ümmet manevi bir kavramdır. Heh, tam yerine koyalım istiyor. Sanki ona tezat teşkil ediyormuş gibi. İn, ümmet politik bir kavram değildir. Amerika'da yaşayan bir Müslüman da ümmetimi parçası. Hiçbir zaman doğrudur zaten. Yani şöyle, bu, bunlar tarihsel tecrübelerin. Devletler, efendim, siyasi organizma, organizasyonlar bunlar zamanla, mekanla, tarihsel şartlarla pek çok değişkenle alakalı. Ümmeti sen üst bir e, transcendent bir kavram alıp e, alt bir yapıya indirgemen doğru değil ya. Yani. Hmm. Anlamıyor musun? E, ümmet politik bir kavram değil, ekonomik bir kavram değil, manevi bir kavram. Hmm. Anlam değer dünyasına. Bir, ya, kümeler teorisine göre düşün. Anlam der dünyası tevhid inancıyla çakışan herkes ümmet kümesinin bir üyesidir. Ama devletin üyesi olmayabilir canım. Yani Eyyubiler var, Selçuklular var. evet, Gazneliler var, Karahanlılar var. Bu gayet doğal. Bu anlam kavramın medlülünü, delaletini dikkate aldığınız zaman bunlar çözülür. Sıkıntı değil yani. Ya bunu bu, bu bir tezat teşkil etmez Allah Allah. E, meselesini vurgulayın. E, etmez. etmez. Diye sen belirtmek. Ya daha istedin. küçük ölçekte sen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşısın ama Bayburtlusun. Ben evet. Trabzonluyum. Trabzon önemli bir yer. Üstelik bir de ofluyum. Tabi bir de fazla olayım yani. Şimdi bunu söylemem Türkiye Cumhuriyeti mensubiyetime bir zarar getirmez ki. Tam böyle düşünürüm. Çünkü hay şöyle bak insanın çok çeşitli mensubiyetleri var. Sen yazarısın, şairsin, şair ve yazar mensubiyetim var. Kitape yayınlarında bir mensubiyetim var. Ne bileyim cins dergisinin editörlüğünü yapıyorsun, bir mensubiyetin var. Bir e, nedir? Sendikanın mensubu olabilirsin. Alt grupların mensubu olabilirsin. Ya insanın doğası bu zaten. Büyük ölçekli mensubiyetlerle küçük ölçekli mensubiyetler birbirlerine niye tezat teşkil etsinde sınırlarında durduğu müddetçe. Eyvallah. Ya haklı olmuyorsun. Eyvallah. Peki yine bu şey bundan bağımsız olarak söylüyorum. Türkçe vurgusu ee, yani Türk dilinde söyleyeler, anlayalar ol hakkı. Ama biraz önce dedim ya başka bir beyt dinle diyor ki ayet ki her hadis-i şerif her e, pe, e, her ayet kerime, her kavme kendi lisanında peygamber gönderilir şeyi de söylüyor. Hmm. Sadece o beyit değil. Hatta şeyden de şikayet ediyor. Türkler bile Türkçe konuşmuyorlar gibi. Çünkü or, şeyin özellikle Orta Anadolu'nun Fars nüfus bakımından Artması, Farsça konuşmaya başlaması Moğollar döneminde. Yani pek çok açıdan o Türkçe vurgusu var. Sadece bir açıdan değil. Tabi tabi. Şey etsin lan bunu aslında biraz. Bunu da o yüzden vurgulayın istiyorum hocam. Şimdi İslam ile izzetli bir hayat Anadolu'da. işte 1330-1400 başlangıcı. İslam ile izzetli bir hayat inşa etmek için Türkçeni korumak zorundasın. Dilini korumak zorundasın diyor. Çünkü muhatapların Türkçe. Konuşuyorlar. Başka dil bilmiyorlar. Orta Asya'dan gelen o yoğun e, göçler neticesinde özellikle Batı Anadolu, Orta Anadolu Türkçe konuşan bir nüfusa sahip. Onlarla konuşmak zorundasın ya. Hakkı, hakikati e, insanlara anlatacaksın. Kendi kendine aynaya anlatmayacaksın. Muhatap kitlen Türkçe konuşuyor. Dolayısıyla ve bir de tabii e, Aşık Paşa'nın aile geleneği var. Unutma işte ilk Türkçe Osmanlı tarihi kitabını yazan da bunun torunu Aşık Paşa zaten. Evet. Yani bu bir gelenek tarafı da var bunların dedik ya... ...büyük bir ihtimalle daha önce de bunların... E, ...Türk geldikleri Horasan bölgesinde toplumda üst bir yerleri olmalı. Hmm. E, o dönemin şartlarında bunun için maddi bir verimiz yok ama... ...tahmin edebiliyoruz. Türkçe vurgusu bu açıdan son derece önemli yani bir bütüne... ...nisbette bulunuyor. Ve o e, tarihsel tecrübesinin de... ...büyük şeyini iz düşümünü zihninde görüyoruz. E, sadece hitap açısından değil... E, tarihsel bilinç açısından da bir mensubiyeti var Türkçe'ye hmm. aile gelenekleri açısından. Eyvallah. Eşi... İsyan, i̇syana kalkışıyorlar biliyorsun. Baba İsyanın dedesi yapıyor. Hmm. Yani sadece kendisi biliyorsun. E, Aşık Paşa'nın kendisi e, Moğol valisi, Timurtaş'ın viziri. Tabii bu anlatılarda, bu tarihsel anlatılarda çok çelişkiler var ama Timurtaş vizir olmak ne demek? Yönetime talipsin Anadolu'yu problem oluyor işte Kayre'ye gidiyor şimdi onlara girmedik onlar hani tarih kitaplarında mevcut yani aile basit anlamıyla Yunus gibi bir şiir terenim etmiyor ya da bizatihi aile yönetim mekanizmaları içerisinde bulunmuş bunun tecrübesine sahip insanlar bunun, bu riski göz alıyorlar ya o açıdan da bakmak Cebelianın lazım içinde Tabi zamanda Tabi tamam. tabi tabi evet. ee, tabi şimdi garip beş dakikamız kaldı ara için Garip name adı ve kelimeye de gidelim istiyorum ama bir tarafıyla şeyi sormak isterim hocam. Bu garip meselesi üzerine biraz uzun konuşalım. Dönüşte yapalım. Ya garip canım. name boşuna verilmemiş. Yani hususen. Onun da iki anlamı var. Onun da üzerine konuşalım Dö bence. Biraz ayrıntılı durarım. Tamam dönüşte. Ben şeydeyim hocam. Şimdi bir ders kitabı olarak yazdı. Çok okundu ve ahvali belirledi. Evet. Tefsir kurucu, etti. Tabi kurucu metinlerden biri oldu ve Tabii bunlar tartışılabilir ama e, kalinelerden hareket ederek söylüyoruz. Osmanlı Devleti'nin orta ölçekteki kurucu metinlerinden biridir. Garipname. Başka eserler de var şüphesiz ama etkin ve yaygın olarak kullanılır. Biri. Biri bir kitap okudum. Hayatım Değişti'deki kitaplardan biri bu. Ama orta, Bu yüksek kültür bunun ne kadar dikkat... O ayrı bir konu. Yani diyelim ki Davud'ul Kayseri, Molla, Fenari filan onu kastetmiyorum. Orta tabii. ölçekte özellikle Türkçe konuşulan şeyde, toplumsal katmanlarda, kurucu metinlerden biri ve bugüne kadar bizim şu anda özellikle orta ölçekteki inançlarımızı, Yüksek İslam kültürü değil ama orta ölçekteki inançlarımız hala Balkanlar, Anadolu'da unsurlarına bak bunların hepsini garip namede bulabilirsin. Üç aşağı beş yukarı. Hatta hatta biz özellikle tanzimattan sonra Yüksek İslam kültürü gittikçe zayıfladığı için bu kültür, bu orta ölçek kültür, yüksek İslam kültürü haline dönüşmüş vaziyette. Şu anda zihinlerimizde e, yüksek İslam kültürü diye bildiğimiz pek çok şey aslında bir yüz yıl, elli yıl önceki anneannelerimiz, babaannelerimizden biraz mübahane ediyorum tabi de inançları aslında ve bunlar da büyük oranda Garipname'nin temsil ettiği ve başka metiller de var tabi e, temsil ettiği bir çerçevedir. Bu, bu tabi burası nasıl oluyor çünkü Buna örnek olarak mesela mızrak değil mahalli oradaki mızrak şeyde... Daha geç tabi. Daha geç ama o daha ya, benzer form... bir... Ama, tabi ama o formal ve biçimsel kurallar, o yüksek kültürün aşağıya inmesi e, daha çok ve biçimsel. burada ise hmm. bir te terkip var. Şimdi diyelim ki bak e, devletle olan ilişkimiz... Mesela bakın Karadeniz'de bir cümle vardır. Ben bunu duyduğumda dehşete kaldım. Kıyamet koparken... Dua yapma vaktin varsa devleti dua etler bizim Karadenizler. Trabzon, Rize, Ardınar. De şey. Değil mi? Bak ben bunu kaç kere dinledim. Ha, kıyamet kopuyor ya. Yani her taraf, her cümle içerisinde dua edecek vaktim var. Kendine şuna buna değil. devleti dua. Devletin. Şimdi bu Aşık Paşa'nın manzumesinde var işte. Onu demek. Garip var bu yani. Hmm. Elbette bunun kökleri arkadan geliyor ama e, pek çok kavramı Devletle alakalı, toplumla alakalı, büyük küçük ilişkisi, ondan sonra e, alimlerle halk ilişkisi, pek çok konuyu, dedim ya şimdi tek tek örnek vermek lazım, baştan sona okuyup ders yaptığım için. E, bugüne iz düşünlerini, hatta birebir uygulamalarını görüyoruz, kastettiğim o. Yani bir tür bizim etimizde tırnağımıza silmiş, e, o kültür uzayımızın tüm kılcal damarlarına silmiş e, bir şeyi var. Bunun ifadeleri farklı olabilir, şurada farklı, burada farklı olabilir. Ama üç aşağı beş yukarı... E, garipname bunları... Garipname bunları inşa etmedi yalnız. Bunları ifadelendirdi. Bu zaten bir şekilde... Işte, Kutat Kulübü'ye baktığın zaman... Hatta hatta git onun yazıtlarına baktığın zaman... Bilge Tonyukuk'un... E, ...şeyini ben okuduğumda... ...çağrışımlar yapıyor. Hmm. Şimdi o sürekliliği de dikkate alarak ki dediğim gibi bu böyle bir aile... Anadolu'daki durumu da dikkate alıp bir yeniden ifadelendirme, yeniden bir formülasyon, yeniden bir sistematizasyona tabi tutuyor. Ve tabii kendinden öncekini almış, yeni bir sentezlemiş ve kendinden sonrakini de belirliyor. Ve bu dediğim gibi bugün dahi e, biz bunun farkında olalım ya da olmayalım. O içinde yaşadığımız bütün açısından e, iş başında. Hmm. Elbette onun e, o gücü etkisi azalmış olabilir ama iş başında. Pek çok mu? Şeyle ilgili hocam fetret devrini e, bitiren şeyin, oradaki o keşmekeş ve kaosu e, toparlayan şeyin Süleyman Çelebi'nin mevlidi yazmış olması diye e, ifade edilir ya, ben onu bilmiyordum aralarındaki ilişkiyi. E, Aşık Paşa'nın garip namesi Süleyman Çelebi için büyük bir ilham. Tabii. E, Ama onlar gelir kendi tabii o şeyi şimdi eskiden, Okuma, yazma bilen, ilimle, kültürle insan sayısı az ve bu belirli aileler elinde gidiyor. E, bu böyledir yani bu sadece bize has bir şey değil. Yani şehirli olmak, okumak, kendini yetiştirmek elbette başkalarına açık bir şey bu ama... ...ve bunlar birbirinden haberdarlar. Yani inanılmaz bir network var aralarında. Bu sadece aynı coğrafyada paylaşan insanlar için değil farklı coğrafyalarda olan insanlar için yani bunlarla ilgili ben o kadar güzel örnekler var ki bir adam Konya'da ama e, Tebriz'de ne oluyor bitiyor filan bunlar birbirleriyle haberdarlar. Çok ilginç bu şaşırırsın. O dönemin iletişim şartlarını, ulaşım şartlarını dikkate aldığında ilişkinin hızlı olması insanı şaşırtıyor. Çünkü birbirlerine kulak kesilmiş vaziyetteler zaten 3-5 adamlar yani. Hmm, dinliyorlar. Tabii tabii Birbirlerini çok dikkatle takip ediyorlar. Yani diyor ki bak e, Bugün incelediğim bir metin Kanun döneminde ya da ikinci sünüm döneminde bir müderrisin medresede okuttuğu bir kitaba yazdığı notları şöyle bir gözden geçirdim. O dönemde yaşayan İranlı alime atıf var. Yaşayan yaşayan yani henüz daha ölmemiş. Şimdi ne zaman o eseri yazdı? Ne zaman Anadolu'ya geldi İstanbul'a ulaştı? Ne zaman ders verirken bir müderrisin kullanabileceği materyale dönüştü? ve hatta hatta telif ederken not alırken kullandığı bir kaynağa dönüştü. Yani bu bu hakikaten çok e, acayip bu canım. mekanizma çözülmüş değil yani. Onu demek istiyorum. Yani bugün bile çünkü bu kadar internet vesaire falan filana daha ama rağmen ama bugün çok fazla bir bilgi bombardımanı, marumat bombardımanı, bilgi de değil, bombardımanı var. Network ağları çok fazla, çok karışık. Hani var ya. Ondan dolayı takip mı? Takip edemiyorsun başı. Şey. Tabii canım yani çok zor. Yani yetişme, ben kimde ilgili yayınları takip etmekle zorlanmaya başladım. Eskiden daha rahat hareket çünkü haberim olmuyordu. <gülüyor> Şimdi haberin olunca hepten üzülüyorsun. Hmm. Ulaşamayınca. O dönemde belli bir... ...çok e, sistematik, dinamik ve sade bir network var fakat çok sıkı çalışıyor onu demek istiyorum. Dolayısıyla Aşık başına mesela Sultan Venedi... ...ve Mevlevi çevreleri çok iyi bilmesi, onları takip etmesi, onlardan etkilenmesi... ...Yunus'u biliyor, etkileniyor filan. Kendi dönemindeki diğer... ...sufi ağları, politik ağları... Hatta Hatta ulema ağlarını bilmesi ve onlardan bir şekilde istifade etmesi öyle basit bir hadise değil demek istiyorum Eyvallah ara gelmiş hocam yine tamam. aradan sonra garip garip kimdir onu konuşacağız Evet yeniden merhabalar soruların peşinde devam ediyoruz Aşık Paşayı ve garipnameyi konuşacağız. Hususen bu bölümde e, Garipname kitabın eserin adındaki e, garip kelimesini konuşmak e, istiyoruz evet, hocam. Evet. E, garip kelimesinin tabi ilk e, çağrışımı bende e, doğrudan aralarında rabıta var mı bilmiyorum. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın o e, ne mutlu gariplere diye biten hadisindeki garip vurgusu. Evet. E, Aşık Paşa da zannediyorum Türkleri kastediyor. E, bu iki bilgiyi masaya koyup topu size vereyim hocam. Evet, ben onları çoğaltayım. Şimdi burada e, garip kelimesinin e, biri yan olmak üzere iki temel anlamı var. Yan olan şu, yani ilk bakışta işte Horasan'dan geç, göç, göçmüş gelmiş bir aile, e, dedesinden babasından gelen e, hatıraları, anıları hafızasında taşıyor. E, işte hani gurbet anlamında ana vatandan uzakta anlamında bir gariplik olarak yorumlanabilir bugünkü yaygın anlamıyla. yaygın anlamıyla ki bu yanlış da değil Çünkü ailenin tarihçisi bu da bunu veriyor ama ee, sanki şey hocam bu bu bu çok eğreti bir yorum <gülüyor> ya yani bu, bu beni iyilendirmiyor zaten çok yani. ama garip namenin eserin kendi içerisinde garip kelimesinin İki temel anlamı var. Biri küçük ölçekte, biri büyük ölçekte. Küçük ölçekte olan şudur. Failliğin kaybedilmesi. Yani içinde bulunduğunuz toplumda e, birey olarak özne, özne olmanın, etkin olmanın, belirici olmanın, bir de soy olarak etkin ve belirici olmanın kaybedilmesi. Demek. Failliğin yitimi, öznenin ortadan kalkması anlamında e, yani şunu görüyor Aşık Paşa, o daha önceki hafıza da canlı olduğu için... ...Türkçe konuşan soy e, belirleyiciliğini kaybetmiş, etkinliğini kaybetmiş vaziyette geçen hafta üzerine durduk. Hmm. Farklı e, mekanizmalar iş başında. Bu hem dediğim gibi birey düzleminde bir kişinin... ...özlü olmasını yitirmesi de onun garipliği garip hale dönüştürür. E, ...fail olmaktan çıkıp pasif hale gelmiş. Aktif değil. Herhangi bir etkinlik alanı, bir nesneleşmiş yerine. bir etki alanı yok. tamam mı? Bu bir garipliktir. Bu bir gurbettir yani. E, bir de soy olarak... E, ...o şehri kaybetmenin, politik iktidarı kaybetmenin, hakimiyeti kaybetmenin gelirdiği pasiflik var. E, mutisin artık. İtaat edilen edensin. E, itaat edilen durumundan çıkmışsın anlamında bunu nereden çıkartıyorum? Garipname'de en önemli vurgulardan biri bu kendini kurmak. Kendini özne olarak, zat olarak kurmak. Etkin bir özne olarak tekrar tarih sahnesine çıkmak ve bu Türkçe vurgusu biraz önce sordum. Bununla alakalı Türkçe konuşan soyun tekrar tarih sahnesinde etkin olması, belirici olması, tarih yapan hani bugünkü tabirle tarih yapan konuma tekrar yükselmesi anlamında. Bunu sağlamak için İki şey yapman gerekiyor. Bir, öznenin yeniden inşası biraz sonra ona belki atıf yapacağız. Yani kendi, kendi özünü nasıl kurabiliriz? Bunu, bak Hakikaten bunu samimi bir şekilde söylüyorum. E, Aşıkbaşı müthiş bir kendilik felsefesi yapar. Kendilik bilincinin tekrar inşa edilmesi, kişinin kendinin farkında ayırdına varması şeklinde. İkincisi ise e, hem eserin başında söylediği hem de eserin değer bölümlerinde sık sık dile getirdiği o Türkçe konuşan soyun e, tekrar ayağa kalkması, tekrar onu da birlik ve dirlik kavramları üzerinde yapar. İnanılmaz bir birlik vurgusu var. E, bunlarla ilgili beyitler getirdim. şeyden bekliyorum hocam. Okuyacağım. E, bu küçük ölçekteki garip kelimesidir. Dolayısıyla bizim küçük ölçekte garip kelimesinden çıkmamızın ya da garip olmaktan çıkmamızın e, iki şeyi var. E, faali, faaliyetimizi tekrar kurmak. Etkinliğimizi tekrar gerçek özneyi kurmak. Kendi özü tekrar üretmek. Ve Türkçe konuşan suyu tekrar tarihte aktif konuma getirmek. Ee, bu. İkincisi daha metafizik düzlemde. Büyük ölçekte yeryüzünde garip olmak. Varlıktan. O varlığın ilkesi olan Tanrı'dan uzak durmak. O hadisteki garip kelimesi bununla alakalı. Ee, dolayısıyla yani bir var olan olarak burada olmamız... Bizim esas vatanımızdan uzakta olmamız anlamında bir gariplikten bahsediyor. Bu biliyorsunuz o dönemde Mevlana'nın mesnevisinin ana konularından biridir. Şebi Arus demesi şeye değil mi? Ölüm. Ölüme. Bununla alakalıdır. Şimdi bu meseleyi yani... Ama çok özür dilerim. Çerçeveyi anlattığınız kadarıyla o doğru garip, ikinci bölümdeki garip... Hı hı. gurbet e, e, kelimesiyle akrabalığı olan bugünkü evet. yaygın o değil de diğer e, fotoğraf gibi sanki özneliğini yitiren ve nesneleşen fert ve toplum bazındaki insanların durumuna atıf sizin kitabınız bu şimdi şey garipname de mi? Evet, vurgu. Garip namede, ana vurgu bu ama garipname de metafizik taraf da var dedim ya katmanlı bir yapısı var ee, ölüm hakikat ile ölüm ilişkisini o kadar güzel işliyor ki ki o dönemde işlemeyen yok. Yunus da işliyor. Hacı Bektaş da işliyor. Ondan sonra ee, Nedir? Mevlana da işliyor. Hakikatele ölüm işkisi henüz çok ciddi anlamıyla incelenmiş değil. Bak şimdi sana bir şey soracağım. Ölüm kelimesi hadislerde nasıl ifade edilir? Hı? Fakat cael yakîn der hadislerde. Yakîn geldiğinde. Gel... Yakîn kelimesine dikkat edin. Yakîn. Ne demek yakîn? Aynı zamanda bilginin kesinliğidir. Yakın bilgiye de denir bizde. Hmm. Çünkü bilginin üç temel özelliği vardır. İşte tümel olacak, ya yakın olacak, kesin şey olacak. Ne durumda da mahiyete tahrik edecek, özsel olacak. Onun için bilgiye de el ilmül yakîn denilir. Ölüme de yakın deniyor. Çünkü niye niye yakın? Sadece ölümün keskin olması, bizi eşitlemesi, kaçınılmaz olması anlamında değil. Hakikatle hakikate ilişkin şüphelerimizin gidip hakikate katılacağımız andır. Mevlana'nın bütün anlattığı bu zaten. Biz yakini İbn Arabi de böyle, yakini ancak ölümle elde edebiliriz. Tartışmalar sona eriyor. Tabi yani istediler sona eriyor. İstediler sona eriyor. He. Doğrudan yakınlı şey yapıyorsun, yakını şehadet ediyorsun. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla şey de garipnamede bir tarafıyla da bu hakikat ölüm ilişkisi. Burada hakikat sadece büyük ölçüde hakikat insanın bir hakikati var. Bunun ölümle olan ilişkisi nedir? Bu ölüme hazırlık nasıl yapılır? Bak ölüme hazırlık yapıyor. Ölümün bir usulü ve erkanı var ölmenin. Çünkü biz dünyada doğduğumuz andan itibaren ölüme hazırız. Ölüme doğruyuz. Ama bu ölümü belirli bir usul ve erken dairesinde yapmamız lazım. Bunu anlatıyor bize. Bu da tabii yine öznenin yeniden inşasına ilişkin bir şey. Tabii ona, onunla alakalandırılıyor. Burada bir parantez hocam. Ee, şeyi doğrudan sormak isterim. Acaba öyle bir e, en azından ana başlıklar çıkartır mı zihniniz şimdi? E, o e, failliğini yitiren öznenin yeniden inşası, kendi özünü kurma konusunda bir ders kitabı. Evet. Orada e, en esas önerileri işte onu evet ee, en esas önerileri şu. Desek böyle birkaç başlıklarına çıkar. Tabi biraz şunu vurgulayayım yalnız. Tabi şimdi birkaç beat de okuyacağım sana. Şimdi e, dedim ya Orta Asya Türk kültüründen getiriler var burada. Eserde. Onlar Ahmet İsevi'den dedik ve Şaman'dan. İslam kültüründen getirileri var dedik. Ekberilikten özellikle. Vahdet-i Vücut. Ee, Atıflar var mı? Çıkarımlar mı hocam? Bundan? Çıkarımlar değil kavramlar. ve Açık yani hmm. aynı dili kullanıyorlar. Aynı terimleri kullanıyorlar. Daha ne olsun yani? Yani tabi ee, tabii tab tab bunlar orta seviyede popüler olarak şey yapıyor. Şimdi mesela e kendilik konusundaki vurgusuyla alakalı ben sana paralel bir okuma yapacağım şimdi. Bir tanesi Ahmet Yesevi'nin Divan Hikmeti'nden. Dertsiz insan insan değil bunu anlayın. İşsiz insan hayvan cinsi bunu dinleyin. Ahmet Yesevi'nin sözü bu. Yani dertsiz insan insan değil diyor yani. ele ışk yoksa onda yani aşk o hayvan cinsindendir diyor. Mesela Aşık Paşa'da aynı cümleye. Adem'i oldur ki anda iş kolay. Yani i̇nsan olmak aşık olmaktır. diyor. Şimdi inan, bunlar birkaç örnek. O kadar çok şey var ki. E, şimdi kendiliği bilmenin manzume şeyde garip namede anlatısı var. Dertle çok alakalandırıyor bunu. İnsanın bunları bir kere dert edilmesi lazım. Yani dert etmek demek şey değil. Aa bunu ayırdına varmak demek. Farkına varmak. Hmm. Ben sık sık bir kelimeyi söylüyorum. Farkında değilsen Faruk olamazsın. Şimdi Faruk ne demektir? Hz. Ömer niye Faruk demiş? Bey? Yanlışla doğruyu. Şimdi bir şeyi fark etmek, yarmak demek. Bir şeyi yardığın an bir de onun şeyini bir önceki halini düşünemezsin yani. Hani kağıdı yırttığında, A4 kağıdını zihninde bile yırtsan, bir önceki halini düşünemiyorsun. Dert, bir şeyin ayrılığına varmak, farkına varmak. Tam demek. bu anlamıyla. Tabii. Ne olacak bu memleketin hali demek değil. Hayır, şimdi mesela faaliyetin derdine olacaksın. özne olmanın derdinde olacaksın. Ölümünde. Yani bütün bu insanın varoluşuna ilişkin her türlü. O kendi içine düşmek vardı ya. Düşünme kendi içine düşmektir. Bunu yaşamış olacaksın. Dert o kadar önemli ki bak diyor ki. E, bilme gün kendi özüne gelmek durur. Bilmek kendine gelmek diye. Yani kendini önce kendine geleceksin. Kendine gelmek. Şu tabirin güzelliğine bak, değil mi? Ee, kendi halini bilmeyen Adem değil. Ana hayvan dersen sen sen gam değil. Yani kendi özünü bilmeyen Adem değil, insan değil. Bunu hayvan desen de sakıncası yok. Burada hayvan canlı yani. O behimi kastetmiyor. Yani o sadece bir canlı yani, bir bir ceset bir şeyi yok fini o kadar o kadar çok vurgu var ki bunlara. Mesela bu. Yani çok ilginç bir şey ta şeyde İbn Sina'dan başlayan, meşai gelenekte, ekberi gelenekte vurgulanan e, bir şeyi bilmenin asgari zemininde önce insanın kendisini bilmesi yatar. O Fariduddin Nazim'in formüle ettiği şekliyle dostlar işte, Aşık Paşa'da da ilk önce kendini bilmek. Ahmet Yesevi'de de böyle. Kendini bilmekten başlıyorsun. Kendini bilirsen Rabbine uzanabilirsin, kendini bilirsen evrene uzanabilirsin, kendini bilirsen bana uzanabilirsin, kendini bilirsen dışarıya çıkabilirsin. Kendinde, yani kendinin farkında olmayanın başka bir şeyin farkında olması mümkün değil. Bunu şey yapıyor özellikle ve buradan hareket ederek önce bir irtibatını kuruyor. Bir dediği cenab Hak ve oradan itibaren çoklukla irtibatını, sistem böyle çalışıyor. Çok kısa özetliyorum tabii çokluk. Ve bu çokluğu da çok ilginç bir şekilde anlıyor Aşık Paşa. Birin birliğinin temsilleri olarak görüyor. Çok yani bu, bu yapay bir nesne ama bu bir çokluk ama burada da o birin birliğinin temsili söz konusu. Birin kendisi değil birliğinin temsili söz konusu. Ve e, ikinci şey ise özneyi kurduktan sonra toplumu nasıl kuracaksın? Onu da birlikte kuracaksın. İnanılmaz bir birlik vurgusu var dedim ve bazı bir ihtidar okuyayım sana. Bak. Şimdi her ki kaldı ikilikte yar değül, yova saygın anı kim var değül. Diyor ki kim ikide birlik birlikten değil de ikiliğe gidiyorsa onu diyor yok say O var değil bile diyor yani. Çünkü niye? bir nesne ancak birin birlik olarak temsilidir, ikilik değil. Sen var değilsin yani. Pes bilin yalnız kişi güçsüz olur. Birikenler, birikenler devleti uçsuz olur. Bak şu Osmanlı'nın şeyini burada gör. Diyor ki yanlış kişi, burada artık siyasi toplumsal bir mesaj veriyor. Güçsüz olur diyor ama birikenlerin devleti uçsuz olur yani ucu bucağı olmaz. Buradaki devleti ferdi düzeyde görebilirsin toplumsal düzeyde görebilirsin. Failliğin kurulmuş olması olarak görebiliriz. Tabii. Failliğin kurulu tabii. Yalnızın hiç kimesine yol varmadı. ikilikle kimse iş başarmadı. Yani yalnız şeyi hiç kimesine yol var yol, e, nedir onun adı? E, bir yere varamadı. İkilikle de kimse bir iş göremez diyor. Birlik meselesi. Birlik toplumsal birlik. Aslında tevhidin toplumsal temsilidir. Anlamıyor muyum? Bunu vurguluyor. Bak, Hocam böleyim burada gene ee, sizin bir e, sözünüz. Onu hatırlatayım. O sözde e, bu açıdan bir şeyinim oluyor. Zeminini bulmuş oldu. E, Türkler e, kendi tarihlerinden geri kalmış bir topluluktur. Diyorsunuz ya. Şöyle biz kendi tarihimizden geri kalmış bir milletiz diyorum evet. E, tam bilinç biz, olarak e, garip nameden şey, geri. Cep telefonundan bahsetmiyorum yani millet. Aa, bak cep telefonu niye geri kaldık diye bilinç olarak. Evet. E, Tabi. Garip namemeden geri kalmış bir topluluğuz. Aşıyoruz yani onu. Sorunlarımız büyük yıkımlardan sonra. Dedik ya 1774'ten bu yana başımıza gelenler gündüzün başına gelse gece olurdu. Bu onlarla alakalı büyük yıkımlar yaşadık. Toparlanıyoruz. O, Çünkü bu açısın, açıdan hocam siz devam edin şimdi. E, milli eğitim için bir model buradan hani e, yani oturup ilk, çalışıp çıkartın. Şimdi tabii ee, onu burada okumak istemiyorum ama... E, bir, o kendilik bölümü, kendöz, kişinin kendisi, o öznenin kuruluşu açısından öyle yorumlanacak. Ama bunu, bu milletin düşünüleri nerede? Şimdi biz Batı'yı bilelim, Doğu'yu bilelim, Çin'i maçını bilelim de kardeşim yani alıyorsun... Bir Müslüman da, da bizi bilsin. He, hayır hayır yani alıyorsun, Hegel'in bir cümlesini yorumluyorsun, işte şunu yorumluyorsun, he, yorumla işte. Al bunu yorumla. Bunu güncelle. Bir yanıyla sorun da aynı sorun. E tabi, bugün yaşadığımız. Tabi, tabi. Fark ve toplum bazında o kendilik evet. itimi. Tabi, kendi tabi, özümüzü özne, özne değiliz ki. Özne olmaya çalışıyoruz. Dikkat edersin bütün şu andaki sıkıntılarımız yeniden özne olma, yeniden fail olma sıkıntılarıdır. Evet. Bu tecrübeleri olduğu gibi bugün aktaramazsın ama bu tecrübelerin Yeniden yorumlanması ve güncellenmesi lazım. Bak diyor ki ne ki devlet var ise birliktedir. Devlet birliktedir diyor. Birlik ehli ölmesüz, dirliktedir. Birlik ehli ölmez. Orada dirlik olur. Devam. Her ki bunda ikilikle dirilse, dirile, yarın anda tamı tapasürle. Kim ikilikle dirilirse öbür dünyada cehenneme gidecektir diyor. Yani bak ne büyük tehdit bu. Yani bunun kime yapıyor? O içinde yaşadığı topluma yapıyor. Bakın İkilik çıkartmayalım. Birbirimize düşmeyelim. Devleti kaybettik zaten. Hepten kaybederiz. Eğer tekrar bir devlet olmak istiyorsak, bir araya gelmek istiyorsak bu birliği kurmak zorundayız. Ufak tefek şeyle uğraşmayı bırakalım. Birlik içerisinde tartışma yapalım. Birliği bozacak, dağıtacak şey yapmayalım. Daha bir sürü böyle e, bu birlik kavramını, sonra dirlik kavramını ele aldı. Ama en çok da kendilik kavramını. Kendilik, kendöz. Daha çok kendilik kelimesini kullanıyor Yunus'un. Kendöz'ü de birkaç kere kullanıyor ama Yunus'taki gibi değil. ve Dolayısıyla toplumsal birliğin dirlik olacak Ama burada şunu söylüyor. Tüm bunların bir usul ve erkanı olması lazım. Usul, biçimsellik. Erkan ise tasufi durumda. Yani tasufun bir erkanı vardır. Rük kelimesi. Yani usul ve erken bu kelimeyi beraber kullanıyor hep. Yani biz e, ne yaparsak yapalım bir yöntem dairesinde, bir erken dairesinde yapmamız lazım. Geliş güzel, amaçsız, gayesiz, körce, el yordamıyla değil, belli bir usul, belli bir erken, belli bir usul. Mesela bir şey anlatıyor diyor ki buraya belli bir erken dairesine girilir, şehire belli bir erken dairesine girilir, işte alimin huzuruna belli bir erken dairesine girilir. İşte bu, bu usul dairesinde yapılır. Yani. Bu usul ve erkan inanılmaz bir şey yani bütün toplum özellikleri aslında. Toplumun formal biçimsel e, tarafı usulle hissi yaşama taallük eden tarafı da erkanla yapılır. Sen şimdi usul ve erkanı kaybetmişsin e, birliği de dirliği de kuramazsın çünkü usul bize birliği erken bize dirliği verecek. Bir aradalığı ve diri olacağız anlamında yani. E, Peki amaç ne? Çok aynı şey Yunus'un dediğiyle aynı. Amaç bir insanın sahip olduğu imkanları, maddi ve mani imkanları açığa çıkartacağı, kendini gerçekleştireceği bir ortam, bir toplum inşa etmek. İnsanı kamil dediği bu. İnsanı kamil burada saf bir metafizik ide değil. Bizatihi içinde yaşadığımız toplumda kendimizi ya yani şimdi doğduk bir o sıkıntıyla uğraşıyoruz, bir bir sıkıntıyla uğraşıyoruz. İç çatışma şu, kendimi gerçekleştiremiyorum, Eğitimimi alamıyorum, okuyamıyorum, çizemiyorum. Savaş ortamını düşün şimdi değil mi? Yani bir, bir sürü sıkıntı var. Öyle bir toplum inşa edecekse, bu sıkıntı sadece dışarıdan gelen sardırları değil, içerideki çözülmelerle, artı değerin paylaşımında problemlerle, refahın yaygınlaşmaması ve pek çok şeyle alakalı. Dolayısıyla öyle bir toplum kuracaksın ki bu toplumda insanlar sahip oldukları maddi ve manevi imkanları gerçekleştirebilecek. Neyse o. Biri maddi ve manevi imkanlara, genetik imkanlara den çok fazladır. Ona göre geliştirecek sanatçı olacak, bilim, adam, bilim insanı olacak. Biri işte başka IQ'su, işte zihni birikimi falan falan hepsi ama neticede burada her bir bireye, her bir özneye kendi faaliyetini, kendi failliğini gerçekleştirebileceği bir alan oluşturmak. Bütün amaç bu. Bu mur, şehir, işte bu şehirde olur diyor yani. O şehir vurgusu iki de bir örnekleri odur bak. şehire kapıdan girdin şu kapıdan girdin. Devamlı bu bunu vurguluyor yani. O şehir Başka türlü olmaz. Tabii olmaz. Diye bu da geçen programda konuştuğumuz şekilde o bu tam bu tarihlerde yayılan o uzlet kenara çekil buna, buna e, ona zıt karşı bir tabii, tabii, tabii. Çünkü bir kere faaliyet yani nedir? Uzlet. Sen etkinliğini daraltmaktır kendi kabuğuna çekiliyorsun, Kendi içine çöküyorsun, irtibatlarını kesiyorsun. E orada bir etkinliğe ihtiyacın yok ki senin zaten. İçine çöktüğünde çürürsün zaten bir süre sonra. Kaçıştıro dedi ki kaybolmak. Bu bilakis. Bu tam tersine. Açılmayı ama evet. bunu belli bir usul verken dairesine yapmayı ve e, hem birey olarak hem toplum olarak kendimizi faaliyet bir faillik e, kazım ve bu faillik de ikinci bir asli fail olmayı Tekrar tarihteki gibi aslı fail olmayı hmm. öneriyor bize. Bu söylediğiniz şey önemliydi hocam. Altını çizmek isterim. Ee, şu açıdan bizde e, hani bu yaygın bir e, boşa düşme durumu söz konusu oluyor. Yani Garipname'nin nihai hedefi amacı neydi bu metnin yazılmasında? Politik siyasi e, bir sonuç fotoğrafına ilişkin e, olmaktan çok dediniz ya... Ferdin kendisini gerçekleştirme tabii, tabii. hususen. Ama şöyle o klasik geleneklerdeki tüm e, şehir arayışları en nihayetinde ferdin belli bir toplum içerisinde bunu toplumsuz mümkün değil toplum içinde kendini gerçekleştirmesi. Toplum içerisinde sen faaliyetini kazanabilirsin, fail olabilirsin. Hmm. Bu fail toplumdaki diğer failleri de seni sınırlandırır. Aslında faillerin birbirini sınırlandırması, özgürlük de budur zaten. Şimdi çünkü senin failinliğin, fail olmanın sınırı senin imkanlarıyla alakalı. Zekanla alakalı, gayretinle alakalı neticede. Ama bunu gerçekleştirebilecek ortam sana tahsil edildiğinde sen kendini gerçekleştiriyorsun. Ben de gerçekleştiriyorum. Bir sınırda o şey kesişiyor. O açıdan ama şimdi bak biraz önce kendilik yoksa, özne yoksa, yani her şey sıfırsa bir ara sıfırların bir araya gelmesinde bir şey çıkmaz. Sen özne olacaksın, ben özne olacağım, o özne olacak. Hepimiz kendilik bilincine sahip olacağız. Bir araya geldiğimizde de toplumsal bir e, faaliyeti e, harekete geçireceğiz. Burada çok ilginç bir yaklaşımı daha var. E, sık sık alimlerle sultanları karşılaştır. Tabi şey de var. Bu alimleri çok genişçe, Sadece dini anlamında değil. Veli de bunun içerisindedir. Ya yani Şeyh de bunun içerisindedir. Sufi anlamında. Şimdi çok ilginç bir şey var. Buna dikkat etmek lazım. Mesela hiçbir zaman... Daha önce de üzerine durdu. Alimler hep sultanların... Sultanı burada kişi olarak alma. Yönetici gücü düşün. Sultan aslında güç demektir kelime anlamı. Yani yönetici güç. Politik gücün üstündedir alimler. Bu e, Aşıkpaşa'da yönetici elit, yönetici güç. Hep alimlerin bilgisine bağlı, Alimlerin kendisine değil. Hmm. Zaten diyor ki sık sık şunu söyler. E, kendine değil bilgine itimat et. Çünkü tüm alem senin bilgine bağlıdır. Yani verdiği örnek de çok ince Niye sen bir doğanı, bir kuşu yetiştiriyorsun? O kuş sana itaat etmiyor, bilgine itaat ediyor. Onu eğitiyorsun, ona bir bilgi yüklemesi yapıyorsun. Hatta biliyorsun ölü hayvan eti yemek haramdır. Ama bir av kuşunun ya da bir yetişmiş tazının öldürdüğü hayvan yenilir. ''Niçin?'' diyor. ''Çünkü onu bilgiye dönüştürdün sen. O kuşu, o bir şeyi, tazıyı, o bilgi öldürüyor. Onun için helaldir.'' diyor. Anlamıyor muyum? Yani müthiş bir bilgi vurgusu var zaten. Bu bilgi tabi bilimsel bilgi anlamında değil. Bilgi çok geniş anlamında bilgi. Dolayısıyla bilgi bilgiyi alimler temsil ettiği için o devlet erki siyaseti o alimlere tabi olacaktır. Dolayısıyla çok ilginç. Burada açık bir şey. E, alimler emir almaz diyor. Hmm. Bu haliyle de o politik otoriteye, e, siyasi otoriteye de bir sınır. Ama bizim klasik gelenekte Çiziyor. siyasetin görevi ulemanın ürettiği bilgiyi tatbik etmektir. Hmm. Zaten. E, tabii. O, o gün kaldı, o geçti zaten de. E, çünkü şeyi, vahyi yorumlama ya da felsefi hikmeti yorumlama ...filozofuna. Onun için Platon'da, Farabi de filozof kural peşindeler. Evet. Ya bunu ezbere yapmıyorlar bunu. Bilgiyle e, gücü, siyasi gücü entegre etmek, bir araya getirmeye çalışıyorlar çünkü ayrı olduğunda problem oluyor. İkisini bir arada e, temsil eden bir kişi var kılabilir miyiz ya da böyle bir şey mümkün mü diye düşünüyorlar. Mesele şu, güç bilgisiz olursa zulme dönüşüyor. Çünkü hikmetle tahakküm arasında böyle bir ayrım yapıyorlar. Hikmet hikmet e eşyaya eşyanın doğasını bilerek o eşyanın doğasına bu eşya maddi eşya olabilir her türlü eşya eşyanın doğasına tabiatına uygun davranmaktır. Evet. Ve buradan adalet ortaya çıkar. Tahakküm ise eşyaya kendini dayatmaktır. Tabiatını tahrip etmektir. Bu da tahakkümdür. Buradan da zulüm ortaya çıkar. Hep bütün metinlerin ortak şey bu zaten. Dolayısıyla kısaca burada şunu söyleyebiliriz. Şi'nin e, nihai amacı işte Aşık Paşa'nın garipname'de bu fert düzeyinde faaliyeti kurmak, toplum düzeyinde faaliyeti kurmak ve bunların kurduğu toplum içerisinde de ferdin kendini gerçekleşebileceği ortamı sağlamaktır. Onun için siyaset burada basit anlamıyla bir yönetme becerisi değil. Siyaset o kişinin kendini gerçekleştirebileceği imkanı sağlamaktır esas tibali her açıdan. E bu şekilde yorumlayabiliriz. Öyle basit bir hadise değil mesele yani kısaca. Bu, bu Bunlar tabi hocam bir gene e, ufak bir böleyim sizi. E, bir tarafıyla şunu, e, şu soruyu da zorunlu kılıyor. E, Garipname'nin böylesine e, devasa bir anıt eser olduğu meselesi de oradan sizin ağzınızdan ortaya çıkınca. Tabi 12.000 meyit biliyorsun. E, 12.000 beyit, 1330'da ölmeden 2 yıl önce bitiriyor. En Onu söylemeyi unuttuk. 12.000 beyit ya koca bir şey yani. E, orada tüm e, beyitlerin de şiir gücünün yüksek olmasını beklemek doğru değil. Yer yer çok güzel gazelleri var mesela bazen. Çok güçlü bir şair olduğu da belli ama... Orada tabi anlatı öne çıktığı için bazen yer yer e, sellik e, zayıflıyor. 10 kitaptan oluşuyor. Ve son derece sistematik bir dizilişi var. Onu da söylemiş olalım. Bu bilgi üzerine biraz konuşmak lazım. Yani ne kastediyor bu bilgiden? Hani bilgi filan dedik, bilgiye tabi olmak, alim filan ama bu bilgi üzerine durmak lazım. Ne kastediyor e, Aşık Paşa bilgi derken? Şunu kastediyor. E, kendini bilmekten, Tanrı'yı bilmek ve ikisi arasındaki her şey. Nedir ikisi arasındaki? Burası da çok eğitim. Şimdi kendimi bildim. Çünkü kendimi bilmeden bir şey bilemem. Bir de en yukarıda, burada da mecazi anlamda, Tanrı'yı bildim. İki şeyi daha bileceğim. İki kitabı daha bileceğim. İki kitap var bizim aslında bilmemiz gereken. Bir, kainat, yaratılmış kitap, bir de vahyedilmiş kitap. Bak, o kadar geniş bir alandadır bilgi yani. Bunların hepsini bilmemiz gerekiyor. Yöntemler farklı olabilir. Bilimsel bilgi, felsefi bilgi, şu bilgi, bu bilgi fark etmez. Esiri de buna göre kuruyor zaten. Her iki şeyide dikkat edip, Bakıyorsun astronomi var, bakıyorsun matematik var, bakıyorsun psikoloji var, bakıyorsun tıp var. O dönemin şartlarındaki tabi. Hepsi var, takvim var. Gezegenler şiirini anlatıyor mesela. Ama öbür taraftan bakıyorsun ee, vahyin işte temel e, e, öğretileri e, söz konusu. Bu açıdan e, kendini bilmekle Rabbini tanımak arasında en temin zeminde bu var, en uçta da bu var. Ve ikisi arasında olan her şeyin bilgisine sahip olmak lazım. Çünkü faaliyeti bilgiyle gerçekleşebilirsin tabii. Yani o üreticinin alet, edevat, güç hep o bilginin sonuçlarıdır. Bilgi yoksa, ya bilgiyle alakalı o kadar cümleler var ki bunları böyle yazıp asmak lazım duvarlara. Ya O kadar en ilginç yakalamaları, benzetmeleri, teşbihleri, değişleri var diyebiliriz. Bir tasnifi ta şeyi var mı? Ayrımı var mı hocam? Bilgi e, konusunda bu söylediğinizden başka. Ne anlamda? Ee, yani dini, bilgi, akkabiyi evet. falan. Yok yok. O tür şeylere gitmiyor. Onun zaten derdi de değil. Hı hı. Mesela bak şimdi e, ilginç bir şekilde. Yani bu tek bir şey ama. Şimdi bildiğimiz o dört unsur teorisi var. Doğa felsefesini anlatırken. Mesela oraya bir beşinci unsur katıyor. Emr. Geçen konuştuğumuz... Tabi kün feye kündeki içini alıyor. Tenezceleri em, emlik atıyor. Diyor ki bu em Cenab-ı sürekli hareket halinde. Çok dinamik bir evren anlayışı var. Ee, bu, bu sürekli hareket... Bu em çünkü e, burada durmuyor. Sürekli e, akıyor. Sürekli bir oluş hali var. Bak şöyle bir beytini okuyacağım sana. Bu beyt beni çok çarptı. Ol dedi, oldu, oludur, olu sar. Kün fekan... Pes, nice, mazul, kalısar. Bak şimdi bu Türkçesi şu. Ol dedi, oldu olmakta olacak. Olan oldu durmak, durdurmak mümkün değildir. Şu cümleye bakar mısın? Çok acayip. Bak, Ol dedi, oldu. Olmakta olacak. Olan oldu durdurmak mümkün değildir. Şu cümlenin estetiğine ve felsefi derinliğine e bak. Dolayısıyla bu e, yani kainatı şöyle bir şey gibi düşün. Orada emir her zaman iş başında. O tüm unsurlar o emrin e, rehberliğinde, onun yönüne e, şey yapıyorlar, e, akıp gidiyorlar. Ve buradan hareket ederek de, e, mesela şey vuruşu çok önemli. Bilgi, e, teorik bilgi değil, devamlı bir işe, bir işte temsil edilen bilgidir. Bu da hocam bize neyi gösteriyor gene? E, şunu e, izleyicilerimiz için söylüyorum bunu. İlk bölümden itibaren Türk düşüncesinin kodlarını evet. e, konuşuyorduk. Bilgi eylemek içindir. Evet evet. Kaidesinin kökenini. Tabii yani bunu pek çok yerde bulabilirseyim şimdi hani Cezeriye'nin şeyinde El Camisi'nde o mekanik kitabında var ya e, uygulanmadığı müddetçe bilgi doğru ile yanlış arasında askıdadır diyor. Çok güzel. Ama bu teknik bilgiyi kastediyor. E doğru sen bir makine kuru, bir makine yaptın masada. E bu doğru mu yanlış mı? E uygulayacaksın bunu yani. Hmm. Uygulanmayan bilgi doğru ile yanlış arasında askıdadır diyor. Sadece teknik değil hocam bu tarafa da vurabiliriz. Tabii yani şöyle diyelim soyut teorik yapılara taalük etmenin tüm bilgi için bu geçerli. Mesela bak şöyle bir beyti var. Kişi oldur kim elinden iş çıkar? Yoksa bu göz kanda olursa bakar. Diyor ki göz de var diyor. Herkes bakıyor diyor. Bakmak önemli değil ki. Ne iş çıkıyor buradan? Yani elinden bir iş çıkacak yani. Şimdi aynı hemen bir süre sonra biliyorsun İbn-i Haldun diyecek ki akılla el, fikirle amel, birlikteliğidir insanı insan kıla. İnsan yok. E bu daha geriye ilim-amel ilişkisine kadar e, gidiyor. Ve bunu çok sık vurguluyor mesela. Şey, e, Aşık Paşa'nın metinlerinde ilim-amel ilişkisi, ilmin, bilginin daha doğrusu, bir şeylere taluk etmesi. E, sen şimdi bilgiyle toplumu kuracaksın, bilgiyle devleti kuracaksın. O bilgi hep bir yerlere uygulanacak. Evet. Bir yerlere akacak, bir yerlere temsil edilecek yani. Ve Anadolu'da tarihi gene düşünüyorum ben. Bir şey yapmaya... Tam başladığın yerde... İhtiyacımız var bunlar ama. Bunlar lazım. Tabi zaten konuşmayın diyor yani. Oturup konuşmayın, iş yapın. Şimdi bak bunlar tarımla uğraşıyorlar. Bunlar bahçıvanlık yapıyorlar. Bunlar savaşıyorlar. Ya bunlar sadece konuşmuyorlar yani. O dönemde yapabilecek her şeyi yapıyorlar. Dolayısıyla e, mesela çok erken, entesan bir tanımı var. Hikmet, yaratılanlardan yaratana yol bulmaktır. Yaratılan, yaratan üzerine konuşmak değildir diyor. Yaratılanlar üzerinden konuşmak değildir. Tek başına bir yol bulacaksın. Anlamıyorum. Yani ilginç böyle şeyleri yakalamaları. Hocam vaktimizin konuşur. bittiğini söylüyorlar ama. Tüm vakit mi bitti? Tüm vakit bitti. Oo. Fakat orada zannediyorum henüz okumadığınız bir iki tane daha var. Beyitten çok şeyi ben aslında daha varlığı Türkçe söyletmek, varlıkla Türkçe konuşmak, Türk diince söylemek meseleleri üzerine gelecektim ee, Evet belki şunu şunu da bitireyim Evet bazı şeyler atlamış olduk ama şimdi burada e, şu ne bitireceğim e, garipname'de tüm bunlar anlatılırken örnek bir bir numuneye ihtiyacınız var bir örneğe bir misale ihtiyacınız var tüm varlığı temsilen şimdi siz varlık üzerine var olanlar üzerine konuşuyorsunuz devamlı ama tüm var olanlar üzerine konuşamazsınız. bir tane örnek kişi lazım bu çok ilginç bir şey yapıyor. Emin kişidir. Eman ve iman buradan neşet ederdi. Dolayısıyla Emin yani Hz. Peygamber mevcudatın misali olarak önümüzdedir. Biz Hz. Peygamberden hem emanı yani maddi yaşanabilirliğin, güvenilirliğin ilkelerini alırız. Şehri kurabiliriz hem de metafizik güvenliğimizi yani imanımızı oradan alırız. Ee, ve çok ilginç bir şey söylüyor ki emanı olmayanın imanı olmaz. Gazalenin cümlesini tekrar ediyor. Yani şunu diyor Anadolu'daki Türkçe konuşanlara. Bizim maddi bir güvenliğimiz yoksa, şehrimiz yoksa, faaliyetimiz yoksa imanımız yani, daha tehlikededir. E, tabii Moğolların ne dediğine bakarsın o zaman. Eyvallah. Ve buradaki e, nihai örnek misal Hazreti Peygamber'dir diyor. Hem emanın hem imanın ilkelerini O'na bakarak biz ya da O'ndan elde ederiz. bir ki haftaya hocam buradan biraz devam edeceğiz. Yani bakalım. Çok açtık. Önümüzdeki hafta soruların peşinde de burada olacağız. Görüşmek üzere. Hayırlı İyi akşam. akşamlar.